Oh yeah. ¡Gracias! ev ve kainat. Bugün 3 Şubat Salı. Yıl 2015, ay 2, gün 34. Kasım 88. 1436 Hicri Rebiülahir 13. 1430 Rumi Ocak 21. Hayvanların çiftleşme zamanı, fırtına. Günün sözü. Adalet dünyadan kalkarsa insan yaşamına değer verecek hiçbir şey kalmaz. Immanuel Kant.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 Radyo burası 949, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, canton Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Claudio Monteverdi'den Orfe, Orfeo. Favola di Musica adlı eserin giriş bölümünü çaldık. Bir prolog ve beş perdeden oluşan bir lirik operadı. Operaydı. Ve 24 Şubat 1607'de ilk icrası Mantova'da Palazzo Ducale'de Dükün Sarayı'nda yapılmış. ilk sahneye Bunun çalmamızın sebebi de şimdi Aynalardan, Galeano'dan geliyor. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Müziğin Ortaya Çıkışı Orfeo Lirinin tellerini okşadığında Ortaya çıkan melodinin güzelliğiyle Trakya ormanlarındaki Meşe ağaçları dans ettiler Orfeo Argonotlarla denize açıldığında Kayalıklar onun müziğini, bütün dillerin tek bir dilde buluştuğu namelerini dinlediler ve gemi batmaktan kurtuldu. Güneş doğunca Orfeo'nun liri, Pangeum dağının zirvesinden onu selamlardı. Sonra, karşılıklı olarak baş başa, ışık ışığa sohbet ederlerdi. Zira müzik de havayı aydınlatan bir şeydi. Sonra, Zeus bir yıldırım gönderdi ve bu küstahlıkların yazarını ikiye biçti. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı Tarihte bugün neler olduğuna da Kısaca bakalım Bu arada Monteverdi'nin Orfeo operasının Giriş bölümünü icra eden de Le Concert d'Astre Emmanuel Haym Hayim yönetiminde idi. Onu da belirtelim ve geçelim. 1451'de bugün Sultan Mehmet, II. Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtına geçmiş. Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Ondan sonra Fatih adını alacaktır. Bu daha henüz Fatih sıfatı almamış. İstanbul'da alınmamış çünkü. İkinci Mehmet sadece genç bir padişah olarak babası Murat'ın yerini alıyor. 1959'da bugün rock'n'roll müzisyenleri, rock'n'roll tarihinin önemli öncülerinden Buddy Holly Ritchie Valens ve The Big Bopper diye adlandırılan J.P. Richardson bir uçak kazasında Clear Lake, Ohio üzerinde Düşüyorlar Ayvada ve e, 1966'da da bugün kozmonotsuz, pilotsuz bir Sovyet uzay gemisi Luna 9 ilk kontrollü roket destekli Ay'a iniş yapıyor bu da insan insanlığın inişlerin başlamasından önceki en önemli gelişmelerden biri yani uzunca bir müddet devam ediyor bu uzaydaki yarış ama şu anda baktığınız zaman uzaydaki yarış değil de daha çok yeryüzündeki birbirini öldürme yarışına da çevrilmiş bir durumda mücadele Rusya'nın son zamanlarda gelen bir şey yoktu çalışması yoktu hatta Ukrayna krizi ortaya çıktıktan sonra Kırım ilhak edilmeye başladıktan sonra NASA'da Ukrayna ile NASA'da Rusya ile beraber uzay çalışmalarının askıya altını duyurmuştu. Artık beraber de gerçekleştirilen bir uzay operasyonu ya da uzay harekatı uzay yolculuğu göremeyeceğiz gibi duruyor. Bir evet, müddet belki de. Uzay yolculuğu göremeyeceğiz de yeryüzünde bir cehennem yarışı görebilmemiz çok muhtemel. Özellikle Ukrayna'dan bahsettin. Çok tehlikeli gelişmeler var. Bir kere beş aylık ateşkes yarıldı vazgeçildi bundan. Savaşa devam kararı alındı bir çeşit. Ve Beyaz Ev'den de yeni bir açıklama geldi. Çok, çok kaygı verici bulunuyor bazı önemli <gülüyor> politik yazarlar tarafından da. Mesela Eric Margolis Amerika Birleşik Devletleri'nin istisnai olarak tehlikeli ve pervasızca bir karar almış olduğunu söylüyor. Çünkü Erik Margolis uzun yıllardan beri bu konularda kalem oynatan bir siyaset analizcisi. Çünkü diyor ya yani Mihail Gorbacov'un Sovyet lideri Soğuk Savaş'a son veren Sovyet liderinin de uyardığı gibi Rusya ile Amerika arasında bir savaşa ve hatta nükleer savaşa da gidebilir diye uymuştu ve jeopolitik sanatındaki en önemli kuralı, bir numaralı altın kuralı da hatırlatıyor. <gülüyor> nükleer silah sahip olan güçler asla ve kat a kapışmamalı, çatışmaya girişmemeli. Evet diyor. ama bir diğer taraftan baktığınız zaman elinizde nükleer silah var diye de insanların ülkesini ilhak etmemeniz gerekmekte. Mesela Rusya'nın geçtiğimiz sene içerisinde yaptıkları bütün politikalar bunun üzerineydi. İlk olarak Kırım ilhak edildi. Şimdi Ukrayna'nın doğusunda Rus askerleri içeri girip e, muhaliflerle beraber savaşmaya başladılar. Zaten bu doğrudan söyleniyor. Gelen fotoğraflar da var. Rusya'dan gelen askerler e, Donetsk'teki muhaliflerle beraber Ukrayna ordusuna saldırmaya başladı. Yani Ukrayna ordusu iler, ilerlemeye başladıkça Rus ordusu geliyor. Ardından da daha büyük çatışmalar ortaya çıkıyor. Evet. Kararı yalnız bir okuyalım. Yani çok kaygı da duyulması mümkün görünüyor. Yani, Ama Barack Obama Ukrayna'daki Rusya karşıtlarına destek vereceklerini kabul etmiş. Evet ve kararda şu 3 milyar dolarlık silah ve askeri donatım malzemesi vereceği gibi 3 milyar de hemen yakında göndermeyi düşünüyormuş. New York Times'ın bir haberi bu. Önemli bir haber aslında. Ve şeyde ayrıca da askeri eğitmenler de gönderecek bir şey. Yani bir takım Amerikan askerlerini de Ukrayna'da görmek mümkün olacak. Bir yandan da işte Donetsk'te Halk Cumhuriyeti diye bir şey kuruldu. Onun da başında Alexander Zaharenko var. O, o süreç de ilginçti. Yakından takip edilme fırsatı bulmuştuk açık gazetede. Referandumlar yapıldı. Açık sandıklardı. Hatta e, bağımsızlık karşıtı oy verenlerin üzerine doğrudan çullanıldığı ya da bu şekilde konuşanlara gazetecilere, bu şekilde demeç veren vatandaşlara saldırıldığına dairdi videolar vardı. Yani orası da biraz şaibeli. Ama e, ayrılıkçılar da bu arada 100 bin kişilik bir ordu toplamayı planladıklarını açıklamışlar. İşte evet. Burada Aleksandr Zaharenko'nun da açıkladığı bu zaten. 100 bin kişilik bir ordu. Yani çok ciddi bir şeye doğru. Zaten sayısız Orta Doğu'dan başlayarak dört kıtada da bunun şeyini, bilançosunu hafif küçücük bir bilançosunu çıkartmaya çalıştığımız zaman görüyoruz ki işte Irak'ta IŞİD ya da Daesh ya da İslam devleti Adlı Sünni Tetiş Örgütü'nün Bağdat, Kerkül, Musul, Salahattin Nambar vilayetlerinde, pazarda, otelde, sokakta, karakolda ve başka yerlerde saldırıları var. Kürdistan'daki saldırıları da var. Şilere de, Kürtlere de. Bir gün içinde 114 kişinin öldürüldüğü, 152 kişinin yaralandığı gibi bir durum var. Orta Doğu'yu da bir kıta saymalıyız tabii. <gülüyor> Kerkük'te ve Musul'da biri general 29 peşmer gördü. 173 yaralı Buna karşılık Diyala vilayetinde, e, vilayetinde şeyin Irak'ın 70'ten fazla Sünni'yi katlettiğini Şii militan çetelerin öngörülüyor. Neticede de Irak'taki Birleşmiş Milletler yardım misyonuna göre son 7 yılın en ağır zayiat bilançosu da var. Sadece Ocak'ta 1375 ölü 2400 2240 yaralı. Her gün en az 44 kişi falan ölüyor. Ve 72 kişi yaralanıyor. Bu Ve üstelik de e, öldürülenlerin 3, %57'si mesela sivil. Yaralılarında 3'te 2'si. Yani bu artık tamamen sivil insanlar üzerinde tamam, evet. bir yürütülen bir şey. Aynı şekilde şu anda Ukrayna'daki durum da öyle. Bir şekilde cephe savaşı ile ilerliyordu savaş geçtiğimiz aylar içerisinde. Fakat Ukrayna'daki Donetsk'teki havalimanının düşmesinin ardından Ukrayna ordusu artık muhaliflerin bulunduğu şehirlere atış etmeye başladı. Muhalifler de buna karşılık vermek için ordunun bulunduğu şehirlere atış etmeye başladı ve kör atışlar bunlar. Geçtiğimiz hafta açıklamıştık. Otobüste giderken, işine giderken bir anda patlayan bombalar yüzünden oturduğu koltukta hayatını kaybeden insanların fotoğrafları evet. paylaşılmaya başladı. Suriye'de de durum öyle. Mesela dün Esat güçleri başkent Şam, İdlib ve Dera'da muhaliflerin denetimdeki yerlere gene havadan helikopterlerden varil ve vakum varilleri atmışlar. Bombalarıyla dolu variller atmışlar. Düzenledikleri saldırıda 44 kişinin hayatını kaybettiğinden fazla bahsediliyor. Dün mi? Ve ben yüzden fazla de yaralanmış. Şimdi gördüm ben bunu neler olup neler bittiğine dair. Bunu söyleyen de... Bunu evet, da ekleyelim evet. Suriye'de Suriye, 4 koldan saldırmıştı Kobani kent merkezinde. Savaşın 134. gününde kurtarılmıştı ama bir dönüşte neredeyse birçok günün sözü çıkabilecek durum oluyor elimizde. Kobaneli bir kadın da birçok akrabamız ve komşumuz şehit oldu. Elektrik yok, su yok ama kentimiz kurtuldu. Bizim için bu bile yeterli diye konuşuyor mesela böyle çok insani ama aynı zamanda da insanlık dışı durumlara tanık olan ifadeler var. Gene kaçabilecek yerleri varmış. Mesela saldırıda yaralananlar, bu Esad'ın yaptığı saldırıda yaralananları kurtarmaya çalışanlardan bir tanesini konuşmuşlar El Cezire. Duma'da yerel aktivist Yusuf Bustani ile. Bustani diyor ki rejimin hava saldırısında yıkılan binalar cadde ve yolları kapattı. Bundan dolayı yaralılar güçlük de hastanelere yetiştirildi. Sivil savunma ekipleri yıkılan binaların enkazından ölü ve yaraların olup olmadığına kontrol ediyorlar hala demiş. Rejim mesela Duma'da 9 farklı bölgeye varillerini boşaltmış tepeden. Bu nedenle Duma'da ölü sayısının yükselmesine endişe ediliyormuş. İnsanlar da çoğu küçük bölgeden kaçıyorlarmış. Evet yani Kobani kurtuldu ama böyle bir savaşın aylar hatta yıllar süreceği de aynı haberde belirtiliyordu. Şimdi tabi Suriye'de, Orta Doğu'da durum böyle. Asya'da, Pakistan'da Cuma namazı çıkışı saldırısında 49 ölü en az 55 yaralı en az Onu da Pakistan Talibanından Cündullah grubu Eylemin rasyonelini de net bir şekilde Anlatmış grubun sözcüsü Ne demiş? Hedefimiz Şii cemaati Onlar bizim düşmanımız demiş Bu kadar net yani Evet Afganistan'da Taliban militanları, polis ve asker çatışmalarında en az 31 ölü 27 yaralı var. Ben bir bilanço çıkartmaya çalışıyorum da onun için. Gecikmiş bir Charlie Hebdo dergisi protesto gösterisinde sonuç, özet sonuç 2 ölü 3 yaralı. Böyle bir absürt ötesi bir dünya var. Evet ama geçtiğimiz senelerde de düzenlenen Charlie Hebdo saldırılarında da benzer e, Abi, durumlar tabii. ortaya yani, çıkmış. Bu genel tablo yani birkaç gün içindeki olup bitenleri sadece. özetliyorum. yeni bir durum yok yani. Şeyden bahsediyorum yani Charlie Hebdo'nun yaptığı bir karikatürden ötürü yaklaşık 3 ya da 4 sene evvel yanlış hatırlamıyorsam binası yakılmıştı. Bu yıkılan binanın ardından sadece orada da kalmamıştı iş. Türkiye'de dahil olmak üzere bütün e, Müslüman ülkelerde protesto gösterileri gerçekleştirilmişti Gene bu şekilde protesto gösterilerini gerçekleştirirken hayatını kaybeden protestoculardan bahsediyorduk burada. Evet. Değişen hiçbir şey yok yani. Aslında kötüye de gitmekte olduğu söylenebilir o anlamda. Mesela bu şeyde yapılmış olan bir araştırma Metropol Araştırması Öz Sancarın yönetiminde eee yani çok ilginç bir sonuç çıkmış Türkiye'de soru sorulanlar arasında. İslam adına şiddet kullanılabilir diyenlerin oranı ne kadar biliyor musun? Ya %20. Yani her 5 kişiden biri soru sorulanlardan İslam konusu olduğu zaman şey yapılabilir şiddette kullanılabilir diye bir ifade kullanmış. Bu da idişatın doğrusu pek parlak değil olmadığını gösteriyor. Dağısı da var. Dine hakaret eden de cezalandırılsın diyen yüzde altmış lik bir kesimden bahsediyoruz. Ve yüzde yirmi de Paris saldırısını onaylıyormuş. Şerli bunun da bu komple tevilin inanmanın sayısı vardı. Ondan evet. bahsetmişti. Onun rakamı nedir? Komple teoriler He. Evet. Ya AKP'lilerde yarısıymış. Hmm. İslam algısı ve şiddet konularında anket bu. AKP yüzde %56'sı Şerli Abdos saldırısını yabancı istihbarat örgütlerinin yaptığı kanaatindeymiş. Ve destekliyorlarmış bunu aynı zamanda. Hem yabancı örgütler yapmış, hem de aynı şekilde Charlie Hebdo saldırısını destekliyorlar mıymış? Ee, yabancı istihbarat örgütlerini desteklemiş oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerinde yüzde 50'den fazlası. Yok. Yüzde. Ha, tür... olabilir. Türkiye'nin yüzde 20'si Paris saldırısını onaylıyor. Yani, ha, tamam. insanların öldürülmelerinin yanlış olduğunu belirtiyor. Toplumun yüzde 20'lik çok önemli sayılabilecek bir kesimi. Dergi çalışanların peygamberin karikatürünü yayınlayarak hakaret ettiklerini ve karşılığını aldıkları. Bu karısı. yüzden Kaleşnikov'da iyi ki taranmışlar mı diyorlar? Evet. Yüz, evet. Bunun ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu söyleyenler toplumun yüzde on bir kesimi. Ama ben, beni en çok önemsediğim, önemli bulduğum benim şey doğrusu İslam adına bazı durumlarda şiddet kullanılmasını onaylıyor musunuz sorusuna? Şeriat yani. Evet. AKP'lilerin evet onaylarım diyenlerin oranı yüzde otuz varması. Yani üçte birinden fazla. Şeriat istiyor Türkiye'de. Evet. Bazı durumlarda şiddet kullanılmasını istiyor. Bu çok bazı durumlardan kastınız da hırsızlık, ee, onların demeyiyle zina. Detayına gir girecek kadar zamanım olmadı ama. Haydutluk gibi şeyler mi? Ya, yani bu kadar uzak değil ki. Yakınlarda var. Eğer kapıları da atacak, sınırlar da açık, girip çıkılabiliyor. İslam adına şiddet yapmak istiyorsanız ilk önce Suudi deneyin. Medeni bir şekilde cezalandırılırsınız. Steril bir şekilde kafanız kılıçla kesilir. Eğer sterillikte şeyiniz yoksa, beklentiniz yoksa biraz daha yukarılarda. İslam Devleti kuruldu. Oraya da aynı şekilde gidebilirsiniz. O kadar zor değil ki göçmen başvurusu yapılıp gayet kabul eden ülkelerden bir tanesi zaten şu anda İslam Devleti değil mi? Evet. Zor bir yer değil. Böyle nüfus değişimi falan filan da olabilir belki. Türkiye'den zaten gelen çok fazla insan, Türkiye'ye gelen çok fazla insan vardı. Bunun karşılığında böyle bir kitleyi de gönderebiliriz. Kaygı verici bir gelişme. Yani çeşitli açılardan biraz türbülans ortamına girmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi Ukrayna'ya ...'daki durum da hiç parlak değil. Yani çılgınlığa bir yürüş ve benzi ateşe benzinle gitmek gibi diye yorumlayan mesela Eric Margolis gibi önemli yazarlar olduğunu söylemiştik. Yani askeri müdahale oraya askerler ve silahların yığılması işi çok artırabilir diyorlar. Evet ama bu yazının mesela Uk Ukrayna'ya uzun zamandır silah yığılını yapıyor. Hain Avrupa Birliği destekli el altından yığılan silahlar var. Bir de doğrudan mesela Rusya tarafından yığılan silahlar var. Mesela Suriye'de muhalifler o kadar yıldır çarpışırken ellerinde hala bu insanların şey silahı yok. E, karadan havaya atılan misiller yok. Füzeler yok. Ama Donetsk'teki savaş başladıktan sonra Ukrayna'daki ayrılıkçıların ilk yerine geçen silahlardan bir tanesi de yerden Havaya atılan, uçakları vurmak için atılan füzelerdi. Ve ondan sonraki Hollanda'dan kalkıp Malezya'ya giden uçağın akıbetini gördük neler olduğunu. Hala kim oldu? Aydın'ın o da ayrı bir hikaye tabii ki. Yani o, iyidir diyorsun Obama'nın nükleer silahlarla, Hayır, Obama nükleer silahlarla... girmesi işin içine girmesi. Obama'nın bir... nükleer silahlarla işin içine giriyor mu o kısmını tam olarak anlamadım. E, birerik, Ama şöyle bir Marguerite, durum var. Biz tabii öyle bir analiz yapıyoruz. Yani Kuzo Rusya bunu aylardır aylardır yapıyor. Yani, e, tamam. Yani sen onaylıyorsun. Ben değil, onaylamıyorum. Bu yazı neden şimdi çıktı? Onu soruyorum sadece. E, bu kararın üzerine eleştiriyor. Ama bir taraftan zaten sürekli yığılıyor. Peki işte normal diyorsunuz o zaman. Tamam mı? Tartışacak ben, bir şey yok. E, tartışacak bir şey yok. Evet. Evet. Yani. Erim yani şey böyle zaman, yazmış. Tamam. Sen uygun diyorsun. Yanlış diyorsun. Olabilir. Tamam. Görüş farkları olabilir. Ama öyle bir söylüyorsunuz ki sanki böyle nükleer savaş yanlısı bir insan gibi gördüm kendimi bir anda baktığım zaman. Onu ben söylemedim. <gülüyor> Yazıdan ben kendi kendime söyledim evet. yaptığım analizde. Evet. Tamam. Aynen öyle oldu. Ee, şimdi şeye devam edelim. Ee, diğer tehlikeli vaziyetlerimize bir bakalım. Ee, özellikle Ürdün'deki vaziyetleri de söyledik. Afrika'daki, Mısır'da, Sina Yarımadası'ndaki saldırılardaki ölenleri de söyledik. Bu arada Mısır Mahkemesi'nin İhvanül Müslümin yani Müslüman Biraderler adlı yasaklı partiyi destekledi gerekçesiyle 180 küsur kişiydi. 183. 183 200'e yakın insanın idam cezasını toptan onayladı. Tek tek de bakmamışlar. Genel olarak böyle yapıyorlar zaten. Evet. Silme bir şey. Bu da tabii çok endişe verici bir durum olacak. Bir, bir tek bunun içinden olumlu bir şey çıkarılabilirse o da Peter Gresten'in Avustralyalı gazetecinin El Cezire yayıncısının serbest bırakılmasıydı. O da gerçekten hemen sınır dışı edilmiş. Deport edilmiş yani. Fakat söylediği söz oldukça ilginç ve şey diyor. Yani benim olmamam serbest bırakılmam harika bir şey tabi ama diğerleri için fevkalade şeyim derhal onların da yani ben serbest bırakıldıysam onların da bırakılması gerekir. Cezayi ve arkadaşları Cezaevi beraber aynı koşu paylaştı. insanlar bunu söylemesi gayet yerinde mi? Normal bir davranış bana kalırsa. zaten şeyde de aynı zamanda. Yalnız Cezaevi arkadaşları değil. Aynı kanalda Elcezi da çalışıyor. Aynı kanalda evet. da çalışıyorlar. Ama yok demiş şey yani. Onlarda mısırlı olmasalardı mı idiler. Evet. Birisi mısırlı, öteki Kanada. kökenli onu Hı. da serbest bırakmaları ihtimali var. Ama Mısırlı e, olanın bırakılmasının çok düşük ihtimal olduğunu da söylüyorlar maalesef yani. E, yani böyle bir e, ciddi bir problematiğimiz var orada da. Bir diğer tarafta Nedirne'de olan olaylar çok ilginç. Nil nehrinin debisi rekor kırmış. 2137 metre küp saniyeye ulaşmış. Daha da artması bekleniyormuş. Sabah saatlerinde gelen haber bu şekilde en azından. Valide Taşkınlı Edirne'nin 100 yılın, Edirne'de 100 yılın felaketi olarak nitelendirilmiş. Şimdi evet, bu da ayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor tabii şüphesiz. Şey vaziyeti var yani bütün bu iklim olayları aşırı hava olaylarının tam bir alt üstlük halinde olduğunu ortaya koyan çok sayıda rapor vardı. Onların bir birleştirilmesi olarak görebiliriz karşımıza çıkan bu şeyi yani Edirne'de mahallelerin boşaltıldığı cephaneliklerin taşındığı söyleniyor Tunca ve Meriç nehirleri sürekli yükseliyor Karaaç mahallesinde 500 kişi tahliye ediliyormuş Değirmen yeni köyü de tamamının, tamamının tahliye edileceği belirtilmiş Edirne valisi Dursun Ali Şahin'in tarafından İnsanlar kurtulmuş ama oradaki diğer canlıların kurtarılıp kurtarılmadığına dair herhangi bir detay yok tabi ki ben içerisinde. Kurtarılan insanların da askeri helikopterlerle, botlarla kaçırılması gibi bir durum söz konusu sularında. Evet yani Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması diye başlayan çok sayıda haber okuyoruz her zaman böyle. Ama, Meriç ve Tunca nehrinin taşmasıyla yaşanan sel felaketi başka türlü zaten açmaması mümkün işte değil. İşte açmaması mümkün değil. Yani bazen haberlerde o şekilde veriliyor ki sanki olan olayların bütün evet, sebebi evet. Bulgaristanmış gibi. Kara Okuluyor. aç da yaklaşık mahallede yani 5 bin kişi yaşamaktaymış ve oraya ana arter Lozan Caddesi sular altında kalmış ve tekerlekli araç girişlerine kapatılmış. Yani bu nedenle de Pazar Kule'den Yunanistan'a karayoluyla geçişlerde durmuş. Paletli askeri araçlarla sağlanacakmış. Böyle bir yarı askeri bir duruma geçiyoruz. Seferberlik gibi bir durum. Ayrıca iş yerleri ve şehitlik sular altında kalmış. Kent ormanı ve Edirne İl Orman İşletmeleri müdürlüğü binası da sular altında cephaneliklerde 54. mekanize piyade Tugay komutanlığına bağlı askeri birliklere ait cephaneler, cephaneliklerde 93 ton mühimmat güvenli bölgeleri taşınmaya başlamış. Kızılay'a da yardım talebi geliyor. Çok ciddi bir afet durumu var. 500 haneyi en yakın okullara ve yatılı bölge okullarına aktaracaklarını belirtmiş. ve Meriç ve Arda da su seviyesini yükseleceği ifade ediliyor. Çarşamba günü Doruk noktaya ulaşacakmış. Ama Kızılay'dan battaniye 5 gün yetecek gıda ve bin yatak talebinde bulunulmuş. Olay Büyük Bakanı'nın yarın daha belli olacaktır ne kadar büyük olup olmadı daha fazla. Evet yükselmeye devam ediyor. Ama bir diğer askeri tasarruflara giden ülkeler de Japonya'ymış. Ülkelerden bir de Japonya'ymış. Bu işidin tam istediği şey olsa gerek diye düşündüm ben haberi ilk gördüğüm zaman. Bir ona geçmeden şeyi de ekleyeyim. Ee, Yunanistan'da bir Osmanlı köprüsü 1866'da yaptırılan Balkanların tek kemerli en büyük taş köprülerinden Plaka köprüsü. Yıkılı, yıkılmış yıkılmış yıkılmış yıkılmış gitmiş hatta başbakan Yunanistan'ın yeni başbakanı Alexis Tsipras açıklama yapıp e, o biz, petroller bizim e, mi demiş. Epir bölgesinde etkili e, bu hava şartları can kaybı yaşamadık bu önemli ama plaka köprüsünün yıkılmasından duyduğu üzüntüyü belirtmiş ve biz de yardım edeceğiz demiş Yeniden inşası için. Evet. Ama bu aşırı iklim olaylarından ötürü ortaya çıkan durumun da daha da fazla şiddetlenebileceği gene aynı şekilde Kıbrıs'ın söylediklerinden de ortaya çıkabilir. Kıbrıs'ın etrafında, bu aralar en fazla tartışılan konu Kıbrıs, Türkiye ve e, Yunanistan arasında. Kıbrıs'ın gazı ve petrolü oradan çıkabilecek olan bu fosil yakıtlar Kıbrıs'a aittir demiş. Türkiye e, arama gemilerini oradan çeksin diye de açıklama yapmış Evet. Yani bir yandan bunu söyleyip diğer yanda posilya kıtlarak yatırım yapmak bir de yeşil bir koalisyona gidildiğinden de bahsediliyordu. Bugün biraz da ona bakacağım ben yayından çıktıktan sonra onların tepkisi ne olmuş? Ülke politikası mı? Yeşil politika mı? Öyle evet. durumlar söz konusu. Evet ikisine de bakacağız. Aslında şimdi ara verelim hemen arkasından da şeye gene bu iklim meseleleriyle Lozos fırtınasında mesela toplam can kaybının da 12'ye yükseldiği gibi yani buna şey ölümleri de var. Sobadan gaz zehirlenmesiyle ölenlerin de eklenmesi gerekir. Büyük bir şey olabilir. Biraz üzerinde duracağız bunun da. Açık gazte. Reservation Society God save Thone Duck Bonneville and Variety We are the Desperate Dan Appreciation Society God save Strawberry Jam And all the different varieties Preserving the old ways From being abused Protecting the new ways For me and for you What more can we do We are the draft beer, reservations, society, God save Mrs. Moss, and good old Mother Riley, we are the custom pie, appreciation consortium, God save the George Cross, and all those who don't want We are the Sherlock Holmes, English-speaking pedagula. How to save Brum and Jew, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save little shots, China cops and virginity. We are the skyscraper, condemnation of periods. God save Jew, a house with anti-tables and idiots. Up in the old ways for being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society, God save Donald Duck, Porterville and Variety. We are the Deserted Association Society God saves the drop of chance all the different varieties Kings grubundan Village Green Preservation Society adlı parçayı dinledik. Meşhur parçalarından biri Dave Davies grubun kurucularından iki kardeş, iki kurucu kardeşten biri. Dave Davies 1947'de bugün doğmuştur Londralı rock müzisyeni, şarkıcı ve asıl gitarı da grupta çalan kişi. On doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçayla devam etti programımız. Evet çevre ve daha doğrusu ekoloji meseleleri hat safhada tehlikeli yani dünyadaki hayattaki yegeni yani evimiz olan dünyanın tehlike bölgesine girmiş bulunduğu açıklanıyor artık. Tüm raporlar öyle yani. Yerde yani en az 5000 yıldır bu kadar sıcak değildi. Ve eee ya her şeyde 2. Dünya Savaşı'nın ardından ta 1950'ye kadar gidiyoruz sadece. Ta demek yanlış oldu. Yani sadece 60 yıl içinde her şey hallolmuş. İnsanın o can hıraş ve önü alınamaz. Büyüme hırsı her daim artan enerji tırnak içinde ihtiyacı durmadan daha çok tüketim ve durmadan doğanın ham madde kaynağı olarak durmadan daha fazla talan edilmesini bize dayatan sakat bir ekonomik sistem güdümünde gerçekleşiyor aslında. <Gülüyor> Sadece 60 yıl içinde yani bir insanın ömrü içinde hatta bir insanın ömründen daha kısa bir süre içinde dünya adlı gezegeni tamamen kırılma noktasına getirmiş bulunuyor. Yani Stockholm direnç merkezinden Johan Rockström'ün yeni araştırmayı yapan gezegenin sınırları versiyon 2 Sürüm 2 adlı araştırmayı yapan Johan Rockström diyor ki yani 10 bin yıldır kararlı denge halindeydik. Dünyada bunu yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaptı ama zorlanıyor diyor. Modern, küreselleşmiş, tüketime dayalı ekonomi tavana vurmuş ve gezegen üzerinde muazzam etkiler yaratıyor diyor. Ve bu ölüm haline geçişi de anlatır, anlatılamaz yıkımlar bizi bekliyor diyor ama işe iyi tarafından da bakmak lazım yani deniz seviyesi yükseliyor hepimiz sular altında kalacak diye düşünmeyelim mesela İzlanda'da bu trambolin etkisi yapıyormuş deniz seviyesi yani buzullar eridikçe bu sefer de kara yükselmeye başlıyormuş bir de öyle bir durum söz konusu Sadece deniz yükselip kara oturup bakmıyormuş. Her ikisi de yükseliyormuş. Ve böyle oturduğumuzdan belki daha yüksek seviyelerde... ...herkesin istediği yüksek mevkilerde oturabilecekmişiz... ...önümüzdeki yıllarda. Bu da yeni bir araştırma. Evet, Washington posta yayınlanmıştı. Balkon konuşması da yaparız belki orada. Hep beraber. Yükselen, evet hep beraber. Ama şeye dönersek yani cephaneliklerin de mahallelerin de boşaltıldığı Edirne'de Meriç Nehri'nin yükselmeye devam etti. Yunanistan'da da bir Osmanlı köprüsünün yıkıldığı Balkanların tek kemerli en büyük taş köprüsü köprülerinden Plakan'ı yıkıldı. Öbür Yunanistan tarafında. Ve Lodos fırtınasında da toplam olarak 12 kişi kaybetmek gibi muazzam bir kayıp da verildi zehirlenenler de dahil olmak üzere. Yani sayılı fırtınalar hepsi ayandon, hamsin, hamsi fırtınası filan derken bunlar hepsini saatli mevlit takviminde her zaman okuyoruz ama böyle bir sonuç vermiyor. Dün dünkü doluyu izledin mi? Akşam mı? Evet. Yok ben yağmur görebildim sağanak yağmur. Bizim burada sağanak yağmur vardı. Doluyu Ama gördüm, yaşamadın yani. değil mi? Yok. Yani böyle bir ses bunca yıl ben hiç şimdiye kadar tecrübe etmemiştim. Yani bir şeyle kıyaslanabilecek bir ses değil. Bir uğultu ötesi çok yani bir milyon insanın trampet çalması gibi falan aynı anda bir şeydi. Ses. Korkuyor insan. Ama ben şeyi merak ediyorum. Mesela Yunanistan sınırındaki bu boşaltılan cephanelikler sel suları ortadan kalktıktan sonra aynı yerine tekrar konulacak mı? Ben de benim de aklıma geldi. Mesela önümüzdeki sene de muhtemelen aynı durum karşı karşılaşacağız. Çünkü geçtiğimiz sene de buna benzer bir durumda karşılaşmıştık. Peki Her sene aynı durum olacak. kaldırsak nasıl olur? Allah çiprası reise bakar. Ya sadece onla da bitmiyor işte tabii ki de işin şakası. Ee, Cepanerlerin hepsini kaldırdıktan sonra zaten muhtemelen deniz seviyesindeki bu yükselmeyi de, de aynı şekilde bu küresel iklimin değişikliğini de bir şekilde önleyebilmenin mümkün olabileceğini hepimiz biliyoruz galiba. Sonuçta. Fosil yakıtlar dediğiniz zaman hakta ilk gelen şey savaş oluyor. Evet yani çok artık bütün alarm çanları çalıyor. Yani harekete geçmek için çok bir tarafta savaş ve hatta nükleer boyutu da olan bir savaş sürekli bir ölüm e, sarmalı bir taraftan da dünyanın içinde bulunduğu. Bir başka ölüm sarmalı var gezegenle ilgili. yani Ve yıkım da geliyor. Mesela yani yaşadığınız yerlerde çok da uzak yerlerde olmuyor bu yıkımlar. Bugün Beşiktaş'ta Arnavutköy mahallesi Sekmanlar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada toprak kayması nedeniyle göçük meydana gelmiş. Şimdi itfaiye ve polis ekipleri oradaymış ve içeride kimsenin olup olmadığı da henüz bilinmiyormuş. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyormuş. Bu yoğun yarışlardan sonra ortaya çıkan bir durum olsa gerek diye düşünüyorum ben. Çok muhtemeldir. Yani gerçekten ben ömrümde bu dünkü dolu gibi. iki, de, iki defa dolu yağdı aslında ama ikincisini özellikle e, bu kadar şiddetlisini gördüğümü hatırlamıyorum. Bunlar böyle oluyor. Aynı zamanda da tabii sağanak yağmurra dönüştü sonradan tabii. Bir de e, gök gürültüsü ve şimşeklerden de geçilmiyor. Sonra ne oluyor? Bakkala gidiyorsunuz bir tane çikolata almaya kalkıyorsunuz. Çikolata da fiyatı 4,5 lira. Geçtiğimiz sene 3 liraya ya da 2,5 liraya aldığınız çikolatayı 4,5 liraya aldığınız zaman neden diye soruyorsunuz. Bakkalın cevabı zaten hazır. Fıstık pahalandı. Geçtiğimiz sene bunların çetelesini tutmuştuk. Fıstıktan çileye kadar. E sen de fıstıksız suya çikolata kadar. Fıstıksız çikolata yiyemiyorum. <gülüyor> Uyum kurusun yapamıyorum. Diğerlerinin fiyatı pahalı? <gülüyor> Yani kakao fiyatlarından da aynı şekilde bahsetmiştik Latin Amerika'daki durumdan. Evet. Yani her şekilde sizi etkiliyor. 10 liraya salatalık alan arkadaşım var. Kilosu. 10 lira. Salatalık hıyar. 10 lira. <gülüyor> yani böyle şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Belki daha da fazla artacaktır. Ardından ama tekrardan televizyona baktığınız zaman ne kadar müreffeh bir devlet içerisinde yürüdüğümüzü fark edecek açıklamalarla karşılaşıyorsunuz. O da ayrı bir hikaye. Evet. Bu şeydeki peki Eee seçim zamanı şeye de geliyormuş biliyorsun değil mi Tanzanya. Tanzanya? Evet, Tanzanya'da seçim olacakmış. Ve günümüzden yani yaklaşık ben baktım onlarda biraz 2 milyon 1,5 ila 2 milyon yıl önce atalar hepimizin ortak atası oralarda doğmuştu. Tanzanya Rift Vadisi. Kenya Ethiopia, Tanzanya. İşte biraz daha batı galiba, ee, insanın ortak atası buradan çıkıyor, bütün dünyaya buradan. Önce Avrupa'ya ve Asya'ya gidiyor, Güney Avrupa'ya ve Asya'ya, oradan da bütün dünyaya yayılıyor. Şimdi günümüz insanları şans kadar kısmet yoksulluk almış gibi gözüküyor da Malum renk pigmentleri olmayan albinolar ki Tanzanya'da evet çok ya. yüksek orandaymış bu. On katıymış ortalamanın, bir hastalık bu. Beyaz gibi görünüyorlar. Kabile büyücüleri tarafından kaçırılıp elit ailelere satılıyorlar. Zenginler ne için istiyor? Şans, zenginlik. Evet, sağlık, bereket, şans ve zenginlik. Aynı şey ergeden boyuz içinde istiyorlardı. İksir yapıyorlar işte. Bir kol ya da bacak için 3-4 bin dolar diyorlarmış ama tüm beden biraz pahalı. 75 ila 100 bin dolar civarında. Büyücüye tokayı diyorlar tabi bunu. Belki albino, benim bir, burada bir varsayımım var. Spekülasyon tabii. Lütfen. Belki albino suyu içip, albino eti yiyerek kainatın efendilerine, yani Avrupalı beyazlara dönüşeceklerine inanıyorlardır. Kim bilir. Olmaz mı? Hep gördükleri beyazlar çünkü. Valla. Onlar da beyaz oluruz zannediyorlar. Ama şöyle bir durum da var. O kadar kolay değil bu işler. Albinoları yaşatmak için mücadele veren Türkiye'nin Darussalem Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi, Yeşim Davutoğlu ilk kez etlerinin bile yendiğine şahit oldum demiş. Kendi gözleriyle görmüş herhalde. Türkiye 500 albino çocuğun barınacağı bir köy kuruyormuş. Savaş çıkar Vallahi ne öyle ne bir yok. köyün olduğunu düşündüğümüz zaman Tanzanya'nın ortasında. Bence alıp götürsünler. O kadar fazla da insan değil. Yani Avrupa'da yaşayamaz Arka mı insanlar? Ne ya? Kendi doğduğu do, ve büyüceği yer burası. Yani Doğup büyüceği yer de yani yolda yürüdüğünüz zaman kaçırılıp Afrika'nın birçok bölgesinde kaçırılıp uzuvlarınız kesildikten sonra insanlar gözünüzün önünde uzuvlarınızı yiyor ve ardından da tekrardan sizi serbest bırakacak kadar şanslıysanız yaşamaya devam ediyorsunuz. Bu, bu da ayrı bir şey. Bu çok ilginç. Nasıl yaşanabilir yerden, ki böyle bir yerde? Milliyetten, dünya taşlardanın haberiydi bu. Neyse Türkiye şey yapıyormuş ama. Tam Albino Evet. Albin bir şey. evet. Ee, yani e, ben seçimlere döneyim. Aynı haberden aslında. Hatta Birleşmiş ee, Milletler çalışanlarının ülkede büyük bir skandalı imza atarak albinolara yardım satmaya çalıştıklarından bahsediliyor. Evet. Birleşmiş Milletler çalışanları da yardım satıyorlarmış olarak. Evet. O da iyi. Ee, şey de eee da oylarını artırmak için şans getirdikleri, inandıkları albino uzuvlarını kullanıyorlarmış. Son 10 yılda 10 yıl bile değil 9 küsur yılda kayda geçmiş albino ölümü sayısı da 74. Yani e, bundan daha fazlasının bu, uzuvları koparılıp bırakılmış insanları da var. Tabii bu, bu, sadece ölenler, bu sadece ölenler. Bu evet. şeyden dolayı ve bu da sadece resmi kayıtlara geçenler. Yani insanlığın doğduğu yerde insanlığın ölüyor olması Şaşırtıcı ya da üzücü diyelim. Ve geçelim artı 18 üstü yayına da geçmiş olduk mu olmadık mı onu da bilmiyorum. Ama dünya artık böyle bir yer. Yayın yasağı getirilsin bütün haberleri. Biz söylemeyelim. Evet. Tekirdağ'da epey fırtınadan epey tekne batmış bu arada. Evet. Çok ciddi bir zarar var yani Lodos'tan. 6 tekne fırtına sebebiyle sulara gömülmüş kayıklar filan. Ee, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Akdeniz'de yeni fırtına da var. Meteorolojiden 3 Şubat günü fırtına beklendiği haberi var. Yani e, bugünden başlıyor ve devam edecekmiş yıık şey de buradan diğer fırtınalara da bakalım istersen ya da şey Makedonya'da olağanüstü üst hali ilan edilmiş Serphani galiba öyle bir söylediniz ki sel su olur mı? Evet tarım arazileri de olduğu gibi inanılmaz fotoğraflar var. Bundan Anadolu Ajans'ından aldığım bir haber. Yani bayağı bir şey, göl manzarası bütün ülke çapında. Yani çok güzel de bir ev var ama evin yakınındaki öbür eve kadar ancak kayıkla ya da tekneyle gidilebilecek bir hale gelmiş. Tarım arazileri, ülkenin doğusu Doğu Makedonya'da sular altında kalmış. Baraj taşmış işte kapak açma vesaire Kalimantsi Barajı ve nehirdeki Bregalnitsa nehrindeki sular yükselmiş. Böyle bir başka bir nehir Sırna nehri de taşmış. 5000 hektarlık bir alan sular altında böyle gidiyor. Vişti, Pradoviç, Konçe ve Karbintsi bölgelerinde yollar çökmüş. Tarım de sular altında kalmışmış zaten. Bölgeye gidip incelemeler yapmış başbakan ve bakanlar. Arnavutluk'ta olağanüstü halliöyü yok ama büyük bir sel felaketinden bahsediliyor. Bu da T24'ten yok. Başka bir e, bu da oradan Dünya Haber'den galiba. Ha, pardon, Cumhuriyet'ten aldığımız bir haber. Ülke, e, Blora, Elbasan, Fier, Korça, Pogradec, Çirokastra belgelerine, beldelerine bağlı köylerde çok sayıda köy, köy yolu sel nedeniyle çökmüş. Tarım arazileri ve evler taşan nedenler nedeniyle, nehirler nedeniyle sular altında. Başkent da etkilenmiş durumda yanından kar fırtınaları Amerika'da var Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sefer orta kesimlerinde 2000'e yakın uçak seferi iptal edilmiş önceden haber vermediler demiş mesela bir yolcu havaalanına çok erken geldik artık ne yapacağımıza bakarız salı gününe kadar dönemezsiniz demişler bu pazar pazartesiyle ilgili bir haber Kanada'yı kar fırtınası vurmuş 150 km saatte bazı bölgelerde Newfoundland'da Ontario, e, Toronto Mississauga, Mississauga Hamilton ve Niagara Falls bölgesi de tipi altında Anadolu Ajansı haberi. Bu senin demin e, sözünü ettiğin haberde İzlanda'da e, yükselen topraklar toprak seviyesi o da Time'ın ilginç bir haberi. İklim değişikliği İlk defa iklim değişikliğiyle yükselen topraklar arasında bağ kurulmuş. İklim çevre ekoloji demişken birkaç şeyden de haber verelim. Emirgen korusu meselesi. Komşu arazide alışveriş ve ve gökdelen yapılacağı iddiaları vardı. Bu önce Milliyet gazetesinde bir haber olarak bir yazı olarak çıktı. Değil mi? Evet. Ee, Güngör görürsün. O ardından yalanlandı bu durum. Ee, korunun içerisinde herhangi bir inşaat çalışması yapılmayacaktır diye. Onun sonradan gelen haberlerde yalanlama yalanlıyor. Genellikle bu şekilde işliyor zaten süreç. Evet. Çok. Bu da kaygı verici haberlerden bir diğeri. Ee, ya yani Emirgan Korusu ki İstanbul'un en hoş yerlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 158 dönümlük bir alanın imara açılması söz konusu deniyor. Yeni bir gezi parkı talan girişimi olduğu da söyleniyor. Kim tarafından? Bağımsız Milletvekili İzmir'den Ertuğrul Günay tarafından. Eski Kültür Bakanı ve Turizm. Ve yani burada cevap, asıl önemli soru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından cevaplandırılmadan geçiştirildi demiş. Bu da T24'ten aldığımız bir haber. Emirgen Korusu'nu sormuş bakana. O da bir yazılı açıklama yapmış. Sözü edilen arazinin Emirgen Korusu ile hiçbir ilgisi yoktur emirgen korusunun imara açılması satılması ve bu alana inşaat yapılması söz konusu olamaz demiş ama zaten iddialara yol açan o korunun yanındaki 158 dönümlük alanla ilgili bir şeydi konuydu o konuda hiçbir açıklama yapılmamış işte yeni bir gezi parkı benzeri talan girişimi demiş önemli bir iddia bu da tabi ve UNESCO'nun korumasına alınması için 2012'de bir çalışma başlatılmış. Dünya Kültür Mirası listesinde ve koruması altında. Ayrıca da bir de Boğaz içinde. Tabii Boğaz'ı zaten dünyanın en benzersiz yerlerinden biri. Ama şehrin silüetini yok edildiğini de söylüyorlar. Bir diğer yalanlama durumu vardı. Angola açıklarında uzun yıllar ham petrol işleyen Heh. ve görev süresini tamamlanmasının ardından söküm için İzmir'in Ali Ahalçesine gelmekte olduğu rivayet edilen bir gemi vardı. Geminin ismi neydi? Kuito. Kuito, evet. Kuito gemisinin nükleer, akti, radyoaktif e, atık yüklü olduğu söyleniyordu. Bunu söyleyen de TMOB, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, şu andaki önümdeki habere göre. Bir basın açıklaması yapmış ve basın açıklamasında da durumu tehlikeli bir halde, oldukça kaygı uyandırıcı bir e, nitelikte olduğunu söylemiş. Ee, Uranüs adlı römorkör tarafından çekilen gemide tehlikeli radyo tehlikeli atıklar radyoaktiviteye dair ciddi bulgular olduğunu söylemiş. Gemideki radyoaktivitenin normalin 5 katı, normalden 5 kat yüksek olduğunu da söylemiş. %500 fazla yani. Evet, detaylı inceleme yapılması gerekiyor deniliyor. Ee, ve e, herhangi bir durumda da kabul edilmemesi isteniyor bu geminin. Peki açıklama gemi, e, kabul edilmeyecek yönünde, Türkiye sokulmayacak yönünde miydi? Nasıldı açıklama? Ya açıklama ilk önce öyle okudum ama o haberi bulamadım ama en son gelen bilgilere göre gemi geri dönüşüm sanayicileri derneği Adem Şimşekten bir açıklama gelmiş. Durdurun bu tankeri çağrısı yapan çevrecilere, çevrecilerden daha ziyade meslek erbapları da yapıyor bu. E, bu konunun doğrudan içinde olan insanlar da yapıyor bunu e, bu çağrıyı. Demiş ki e, sanayiciler gemi gemi geri dönüşüm sanayicileri derneği başkanı Adem Şimşek gemi uluslararası bazel sözleşmelerindeki kurallara uygun olarak getirilmektedir. Hiçbir zararlı tarafı yoktur demiş. E güzel sözleşmelere uygunsa mesele yok. Yalnız ölçüm yapılsın sokulmadan önce. Makul olan bu <gülüyor> böyle değil midir? Ama iddialar üzerine çevre ve şehircilik bakanlığı kaynakları kendilerine gemi sökümüyle ilgili herhangi bir başvuru yapılmadığını da söylemiş. Hmm. Şimdi radyoaktif gemi geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Gemi radyoaktif mi değil mi? Radyoaktif olduğu söyleniyor. Meslek erbapları tarafından. E yani bu işin uzmanları tarafından. E, ama bakanlık tarafından da sözleşmeye uygun olduğu söyleniyor. Hayır bakanlık bize böyle bir başvuru yoktur diyor. Hı -hı. Bunu söyleyen e, sözleşmeye uygundur diyen Gemi Sökümcüleri Derneği Başkanı Hı -hı. Sanayicileri Derneği Başkanı Adem Şimşek. O zaman bak bakanlıkla gemi sökümcüleri arasında bir görüşme olsun. Sonra da Bakanlık bakanlık bilgi verilsin. Bakanlığın hiçbir şeyden haberi yok ki. Bence da oradan gemi söküncüler ile buradaki e, tımobun arasındaki bir e, diyalog olduktan sonra çözülebilir. Bakanlıkta sonucu böyle baksın. Evet, tam uygulayın desin. Peki bir de bakanlığa şeyi de soralım. Riva deresinde ölü balık akıyormuş. Onun sebebi nedir? Bakanlığa i̇şte, işte, bakandan sorun. Yüzlerce ölü sazan balığı su yüzeyine çıktı diye bir haber var Radikal.com'dan. Nedeni bilinmiyormuş ama her geçen gün artarak balık ölümleri sürüyor. Çevre, orada oturanlar, çevre sakinleri de e, bu boyutta balık ölümlerini ömürlerinde ilk kez gördüklerini söylemişler. Dere kıyıları balık ölüleriyle doluymuş. Bir sebep şey olabilir mi diye bir soru var ama. Tankerler acaba gizlice kimyasal atık boşaltıyor mu diye. Yoksa şüpheli köpükler var. Bütün bunları eklersek Özgür Altuncu ve İdris Tiftikçi'nin Doğan Haber Ajansı Mahreç'te haberi bu. Tüm bunları eklersek ne sonuç çıkıyor biliyor musun? Nedir? bir komplo. Komplo mu? Hı -hı. O zaman epey bir potansiyeliniz var bunun komplo olduğunu söyleyerek. Yüzde kaçıydı? 52 miydi? Kaçtı? Komplo teorileri. Komplo teorileri gayet yüksek. Böyle bir program mı yapsak? Komplo, şantaj, montaj, sabotaj. Diye. Hatta bu işin içine bir de kabotaj girecek son haberlerden sonra galiba. Evet, girecek. Tam kabotaj üzerinde konuşmaktayız zaten. Neyse ben en kötü haberlerden bir tanesini veriyorum. Dün aldığım en kötü haberlerden bir tanesi de bu. Söylemeye çalıştım ama başarılı olamadım. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hmm, hmm. orduyu ülke dışındaki hayatta tehlikede olan vatandaşlarını kurtarmak için harekat düzenlemeye yetkisi verilmesini istiyormuş. Şimdi bundaki kötü haber ne? Japonya bildiğimiz anlamıyla bu tip operasyonlara ihtiyaç duymayan ve ihtiyaç duymadığı için de anayasasını buna göre şekillendiren bir ülke. Pasifist anayasa olarak nitelendiriliyor. Ee, mesela BBC Türkçe'nin haberinde Japonya'nın anayasası. İkinci Dünya Savaşı yenilgisinden sonra yapılan pasifist anayasası. ülkenin e, Ordunun ülke dışında yapabileceği şeyleri büyük ölçüde sınırlıyormuş. Fakat Başbakan Abe bu durumu değiştirmek istediğini daha önce açıklamıştı. Bu da olayların üzerine tuz biber ekmiş. Evet. Şimdi o intikam intikam geçtiği zaman düşünsenize neler olabileceğini. Yemini de an. etmişti zaten. Öşide karşı. Silahlı evet. kuvvetler üzerindeki kısıtlamaları hafifletecek, hafifletecek bir dizi öneri parlamentoyu sunmaya hazırlanıyormuş. Japon Pasifist 20'si. anayasası bitiyor yani. ikinci. 60 yılın en büyük politika değişikliği olarak nitelendiriliyor mesela bu. Japon savunma, bakan, savunma politikasındaki bu değişim. Evet. Evet. Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de gözetleme devletinin artırıldı, durmadan arttırıldığı antiterör yasaları çıkıyor. Terörizme terörizme karşı en büyük tehdit terörizm konusundaki en büyük tehdit Stephen Kinzer'a göre eski New York Times İstanbul Büro Şefi programcı dostumuz bir yazı yazmış. Boston Globe'da e, en büyük gerçek tehdit terörizme karşı aşırı tedbire girmek demiş. İşte bak Japonlarda da Amerikalılarda da aynı durum var. Ama çözüm yok mu? Var. Var tabi. Hollanda'nın Aydogan kentinde modaya uygun kurşun geçirmez giysiler satan bir mağaza açılmış. Heh, i̇şte. E, Onra Bravant isimli e, sitede yer alan habere göre Mağazada klasik kurşun geçirmez yeleklerin yanı sıra takım elbise, deri ceket... ...hatta kurşun geçirmez kravat satışı bile yapılıyormuş. Kurşun geçirmez kravat. Evet. Bu, bu hakikaten günün en iyi haberi. Peki, Ama şöyle kötü bir su, tarafı da var. Su geçiriyor muyum? Olabiliyorum da. Çünkü bir de seller var yani. Ya <gülüyor> 2400 lira civarındaymış. Yani 2400 euro maaş alıyorsanız ayda... ...buradaki kıyafetlerden en ucuzunu alabilirmiş misiniz? Böyle bir durum söz konusu. Varlıkta olmanız gerekiyormuş yani. Kurşun geçirmez bir şekilde sokağa çıkmak için. Ama kurşun geçirmez kravat güzel bir fikir ya değil mi? Ya mükemmel bir fikir. Onu böyle kafanıza bağladığınızı düşünün. Kurşun geçirmez kafanız olur. Kolunuza bağlarsınız kurşun geçirmez kolunuz olur. Evet. evet. Ve bunu albino isen hele bunu geçirirsin ve bir daha organlarına... Kurşun geçirmez şey dedik bıçak geçirmez demedik. Evet doğru yani. Peki ara veriyoruz. Sen hala Riva Deresi'ndeki ölü balıkların neden aktığı sorusunu cevaplamadın. Bunu da yerine devredeceğiz artık herhalde. Yapılacak bir şey yok. Bakan demiştiniz zaman. Sazan gibi bakan dememiştiniz. Evet. <gülüyor> ara. Açık gaste. Ahmet İnsell ile Ufuk Turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet iki birbirine de bağlı sayılabilecek iki konu üzerinde konuşalım demiştik. Yani bu Halkların Demokratik Partisi'nin seçime bağımsız parti olarak girmesi neler yaratabileceği barajı aşıp aşmamasının çok Türkiye'deki bütün geleceği siyasi sistemi de etkileyebileceği konusu var. Ve buna bağlı olarak da Cumhurbaşkanlığı'nın tarafsızlığı bir kenarı bırakıp anayasal suç işlemekte olduğu parti propagandası yaparak e, söylenen e, mesela Profesör İbrahim Kaboğlu'nun anayasal suç işliyor demesi gibi şeyler var. İkisini de konuşabiliriz birazcık herhalde. Olur hangisinden başlayalım? E, i̇stersen önce Cumhurbaşkanı tarafsızlığı meselesini. <gülüyor> evet Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı Anayasada hem 61 anayasasında hem 82 anayasasında çok açık biçimde vurgulanmış bir bir konu zaten bu tarafsızlığı karşısında da Cumhurbaşkanı'nın mutlak dokunulmazlığı var. taraflı bir Cumhurbaşkanı olduğunda başbakan gibi sadece kürsü doku yani dokunulmazlığının Pardon dokunulmaz bir sorumsuzluğu var. Evet sorumsuzluğu. Sorumlu, yani. Yani, doğru tabir sorumsuzluktur. Yani Cumhurbaşkanı'nın e, dokunulmazlığı sorumsuzluğu var. Hakkında e, o e, Cumhurbaşkanı sıfatıyla işlediği eylemler nedeniyle daha sonra da e, dava açamıyorsunuz. <gülüyor> Kenan Evren davasında örneğin ancak Kenan Evren'in e, darbe dönemindeki eylemleri nedeniyle e, dava açılabildi. 1983'ten itibaren ki 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde dava açılamadı bu nedenden dolayı. Sorumsuzluğu var. E, sorumsuz olmasının e, gerekçesi de e, bu tartışılabilir. Gerekli midir böyle bir e, konum. E, ama anayasa bunu e, öngörüyor. E, devletin kurumları e, üstünde bir konumda yer alıp bunlar arasındaki uyumu sağlamak ve ee, bir nihai e, denetim ve yönlendirme e, kurumu olarak çalışmak. Tabii 1982 e, anayasasındaki muğlaklık, bu anlamda muğlaklık, e, sorumsuz bir cumhurbaşkanına gene de e, yürütmeye dahil olma yetkileri verdiği için bir e, açık kapı bırakıyor. E, orada bir muğlaklık var kendileri için, tasarladıkları için. 12 Eylül darbecileri ila nihayet bir iktidarda bu şekilde kalırız diye tasarladıkları için aslında tamamen bir bomrang gibi yüzlerinde patlayan bir, 20 sene sonra yüzlerinde patlayan, aslında daha çok daha erken yüzlerinde patlayan bir önlem, %10 barajı gibi aynı zamanda bir önlemler dizisinin bir parçası bu. Fakat yasada Cumhurbaşkanı'nın partisinden eğer ise e, ayrılması, tabii ki genel başkanlıktan dolayısıyla ayrılması, bir partiyle doğrudan organik ilişkisinin olmaması, tabii bir parti sempatizanı olabilir. E, ama örneğin Abdullah Gül e, kurumsal olarak en azından Necdet Sezer'i e, bir tarafa bırakalım. Ama Abdullah Gül e, kurumsal olarak en azından Cumhurbaşkanı'nın tarafsız e, olmadığına dair Veyahut AKP yönetiminin, partisinin ve hükümetinin e, işlemlerini yönlendirici açık e, girişimlerde, onların e, tarafı olduğunu gösteren girişimlerde bulunmadı. Ne yaptı? Belki muhalefet olarak eleştirebiliriz, belki veto etmesi daha doğru olan bir dizi yasayı veto etmedi e, ama e, kalkıp bir AKP propagandasının aracı olmadı bildiğim kadarıyla. Ee, ama bugün Tayyip Erdoğan zaten bunu açıkça söyleyerek iş başına gelmişti. Halkın seçimiyle referandum yani e, doğrudan e, e, genel oyla seçilmiş olmasının böyle bir yetki verdiğini e, düşünüyor e, Tayyip Erdoğan. Halbuki halk oyuyla seçilmiş olmak anayasadaki yetkilerini e, haliyle doğal olarak kendiliğinden, Genişletmek ve ona başka e, anayasada yer almayan yetkiler vermek anlamına gelmez. En kötü ihtimalle şu söyleyebilir. Burada bir e, yetki çatışması var e, ve e, anayasayı değiştirelim diyebilir. Ama var olan anayasayı fiilen ihlal edemez ve şu anda e, açık biçimde bir AKP e, fiili genel başkanı olarak çalışıyor. Şu anda Tayyip Erdoğan'ı e, basından... Sıfatını e, bilmeden izleyen birisi, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, sözcüğündeki Cumhurbaşkanı'nı kaldırırsanız sadece Tayyip Erdoğan ne yaptı, ne etti, ne konuştu e, diye izleyen birisi e, bir, e, bir başbakanın ve bir parti genel başkanının konuştuğunu e, kesinlikle inanır. Tersini yandırmakta zorluk çekersiniz. Bu tabii ki anayasaya göre... Bir e, yetki ihlali anayasanın ona vermediği, daha doğrusu on, ona vermediği gibi on, onun yapmasını sınırlandırdığı, e, ondan o yetkiyi kaldırdığı bir e, yetkiyi kullanıyor. Bir anayasayı ihlal suçu e, tabii ki bu. Evet İbrahim Kaboğlu da anayasa e, Profesörü, e, anayasa hukukçusu profesörü İbrahim Kaboğlu da Deutsche Welle'ye değerlendirme yapmış ve anayasanın 104. maddesinin <gülüyor> Cumhurbaşkanına pek çok görev ve yetki verdiğini ama günlük politika ve yetkisini vermediğini yani dolayısıyla da başkanlık sistemine geçmek istediğini söyleyip halktan oy istemesi tamamen anayasaya aykırıdır tabii, ve suçtur tabii, diyor. Tabii tabii ki yani en büyük suç orada yani hükümete başkanlık yapması bu ocak e, ortasında yaptığı gibi anayasada yetkisi var. Aşırı kullanıyor diyebilirsiniz. Tem, e, e, genel olarak gelenek böyle değil diyebilirsiniz ama anayasayı ihlal etti diyemezsiniz. Hatta <gülüyor> her e, e, hükümet e, toplantısına başkanlık etmeye kalksa anayasada var bu. Yani bir şey yorumdur, yorumdur ama ihlal da olmayan bir yetkisini kullanıyor, kendisine yetki yaratıyor, anayasa dışına çıkıyor demek biraz zor olur doğrusunu söylemek gerekirse eleştiririz ama anayasayı ihlal ediyor e, suçlamasını e, çok güçlü bir biçimde dile getirmek zor olur. Ama burada başka bir şey yapıyor. Tam da Kaboğlu'nun dediği gibi e, iktidar partisinin e, e, programını yönlendiriyor çünkü seçime hükümet girmiyor, iktidar partisi giriyor. Evet ve şeyi de diyor, seçimde hükümet e, oy talep etmeyecek, iktidar partisi talep edecek. Aynen öyle ve şeyi de söylüyor. Mesela başkanlık sistemine geçmek isterken demiş kabul devamla bu Doçeveli verdiği demeçte e, parlamenter sistem hız kesiyor, çalışamıyoruz gibi bir gerekçe öne sürüyor. Böyle bir gerekçenin Türkiye'nin de mensubu olduğu batı demokrasi sistemlerinde yeri olamaz. Tek başlı yönetim Avrupa'da yok. Eğer Amerika'yı kastediyorsa Amerika'da tek başlı değil 51 başlıdır diye her bir... Evet bu, bu e ayrı e bir tartışma. Ben şunu e yapabilir Tayyip Erdoğan. Başkanlık sistemi iyidir diye bir cumhurbaşkanı konuşabilir. Başkanlık sistemini savunabilir bir cumhurbaşkanı. Görüşlerini beyan etmemek, e <gülüyor> beyan yasağı yok cumhurbaşkanının. Başkanlık sistemini AKP gündeme getirir. O da der ki, evet ben başkanlık sistemi tercih ediyorum. Başkanlık sistemi dahil. Yani Cumhurbaşkanının görüşlerini beyan etmeyecektir diye bir kuralımız yok. Yani Kaboğlu'nun eleştirisi, ilk eleştirisi, anayasa ihlal suçu. Ama Cumhurbaşkanı'nın aktif biçimde başkanlık sistemi kampanyasına katılması başka bir şey. Bir kere kalkar, bir gazeteciyle konuşur. Gazeteciye söyleşi verir, röportaj yapılır. Ve der ki ben başkanlık sistemini tercih ediyorum. Nasıl ki Abdullah Gül şey demişti, benim gönlüm parlamenter rejimden yana demişti. Evet. Değil mi? Bunun da gönlüm başkanlık rejiminden yana. Tamam burada bir anayasa ihlal suçu yok bence. Ve dikkatli olmak lazım eleştirdi. Anayasa ihlal suçu başkanlık sistemi için aktif biçimde kampanya yapıyor olmasıdır. Evet. O AKP'nin işi. Tayyip Erdoğan işi değil artık. Kalkıp teşekkür e, vilayetlere Cumhurbaşkanı seçildiği için teşekkür ziyaretleri adı altında e, seçim kampanyası yapacak olması. Çünkü öyle bir şey yapacak biliyorsunuz. Başka türlü yapamıyor. Kaç Bilmem kaç e, vilayet e, ili e, ziyaret edip teşekkür beni seçtiniz teşekkür ederim ziyareti yapacak. Tam seçimlerden önce iki ay boyunca. Biraz geçti mi ama? Yani De Cumhurbaşkanlığı şey seçimlerinden sonra da. <gülüyor> ee, daha yılı dolmadı. Da yılı dolmadı. Evet bu bir insana çok inandırıcı gelmiyor. Doğrudan doluyor. Evet. yani, yani pek... Orada esas anayasa iler suçu hükümeti evet. yönlendirmesi Anayasa ihlal suçu olarak adlandırmakta zorluk çekilir. Çünkü hükümet toplantılarına başkanlık etme yetkisi var. E başkanlık etmek için orada e, e, şey gibi monstralık dursun diye anayasada onu e, 12 Eylül paşaları koymadılar. Tabii ki hükümeti yönlendirmek için, hükümet faaliyetlerine katılması için o yetkiyi vermişler. Hükümeti yönlendirme yetkisi anayasada maalesef var. Ama partiyi yönlendirme yetkisi yok. Seçim kampanyasını hükümet yapmadığı için, seçim kampanyasını bir parti yaptığı için, yapacağı için, <gülüyor> bir partiler yaptığı için seçim kampanyalarını. Hatta o kadar ki hükümetin bazı bakanlarını aşırı bir yorumla, bence o da gereksiz bir yorum, bazı bakanlarını seçim e, dönemi başladığında e, tarafsız bakan olarak e, atamak gereğini getiriyor e, anayasa. E, üç tane bakan var, seçim kampanyası başlayınca bunlar partisiz. Bakanlar olmak zorundalar. Evet. iç işleri ulaştırma ve bir şey daha hata. Gereksiz evet. bir göstermelik bir şey, hiçbir işe yaramayan. Ama Anayasanın genel eğilimi yani her yerde böyledir. Hükümet girme hükümet üyeleri partili olarak seçim kampanyası yaparlar. Başbakan Ahmet Davutoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı olarak kampanya yapacak. Seçim kampanyası yapacak. Eee e, Tayyip Erdoğan ne olarak yapacak? Adalet ve Kalkınma Partisi fahri başkanım olarak mı yapacak? Gizli başkanı olarak mı yapacak? Evet. Piran bunu... şu anda Adalet ve Kalkınma Partisinin iki baş genel başkanı var. Bir gölge genel başkanı var, fiili genel başkan, bir de görünürde genel başkan var, mossallık genel başkan. Evet böyle bir iddia dile getirli ama tabii bunun e, bunun e, sorumsuz devlet başkanı konumunda olduğu için de ne yapılır bilmiyorum doğrusu. Hani e, anayasa ihlal suçu bu ama sorumsuz devlet başkanı ne yapacaksınız? Yani ileride yargılanabilir ama. Vallahi ondan bile emin değilim. E, onu onu artık o kadar ceza hukukunu bilmiyorum ben hukukçu değilim. Bildiğim bu kadar benim ama bir sorumsuz devlet başkanı olması sebebiyle bir, bir yaptıklarından, yaptığı işlerden sorumsuz, adam öldürürse sorumsuz değil ama yani bu yaptığı işlerden dolayı bir sorumsuzluğu var. E, nasıl yargılayacaksınız? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum doğrusu. O da bir ayrı tartışma konusu. Evet. Yani bir anayasa hukuk paneli düzenli bunu da tartışmak gerekiyor ama evet, evet, değer evet, mi? Başladı. Bilmiyorum. Yani çok İşin yani yalnız hukuki değil mantığa ve evet, sağlığı Siyasi tarafı önemli evet. Siyasi tarafı yani böyle bir yetkiyi bir e, yetki gaspını bu bir yetki evet. gaspıdır Ve görevi kötüye kullanma Evet e, yetki gaspı ve görevi kötüye kullanma e, fiili e, yapıyor Cumhurbaşkanı bu açık e, ama Cumhurbaşkanlarının e, ne yapabiliriz bunu teşhir etmek dışında, bunu eleştirmek dışında başka pek fazla bir şey yapılır gibi görmüyor bana. Ama bilmiyorum belki e, ceza hukukçularının e, bilmediğimiz e, ceza hukukunda böyle gömülü mayınlar vardır. E, onun bir tanesini söküp çıkartırlar. <gülüyor> evet. Bunu e, her halde daha epey e, tabii, konuşmaya devam ama Zaten bunu fiilen yürütecek, yürütecek e, bu evet. Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşbakanı e, diyebileceğimiz kişi bunu yürütecek. Biz de burada öfkelenip tepineceğiz. Ama o da... Sen literatüre yeni bir şey ekledin. Cumhurbaşbakanı diye. Aslında, Cumhurbaşbakanı. Evet. Yeni literatüre, yeni katkılar da var. Bir başka köşe yazarı da. Başkanlık parlamenterizmi diye bir sistem önermiş. Aa, güzel O da güzel. Baş parlamenteriz. <gülüyor> yani Ben hiç duymamıştım ama Türkiye'de yapınca oluyor herhalde çok her tecrübeli şey bir köşe yazarı yazıyor. Şey her şey olur, her şeyimiz Biz yaptık olur, her şey olur. Arada deprem olur, çöker ama arada ondan sonra o, o deprem bir iki deprem arasında epey bir zaman süreli süre evet. var zaten. Evet. Peki öbür şeye geçelim. Bu çok bağlantılı aslında. Yani baş Cumhurbaşkanının elini de kolaylaştırabileceği de söylenen bir şey var. Yani bek çok o, oyu boşa gidebilir eğer barajı geçemezse de, çok basit ee, Halkların Demokrasi Partisi'nin eğer e, 2011 yılında ve 2007 yılında Selefi partilerin yaptığı gibi e, Türkiye çapında e, aşağı yukarı 40 civarında e, ilde bunu yapmışlardı. Bu belki arttırılabilir ama zor tabi daha fazlası. bağımsız adayları destekleyerek girmesi sonucunda 2011 2007 yılında 25 civarında 2011 yılında 35 civar 36 yanılmıyorsam milletvekili seçilmişti. Bunların bir kısmı milletvekilliğini yapmasına izin verilmedi Hatip Dicle gibi falan ama sorun da seçildiler. Yani bizim için seçilmiş olmaları önemli sayı itibariyle. Dolayısıyla şunu biliyoruz: bugünkü koşullarda bağımsız adaylarla girdiğinde, e, bağımsız adayları desteklediğinde e, ortaya 35 civarında, o, bu tabi 30 olabilir, e, 35 olabilir ama 40 olmaz, mümkün değil, teknik olarak mümkün değil veya çok çok çok çok zor diyelim, bağımsız adaylarla 35 civar, 30 ile 35 civarında milletvekili'nin seçilmesi %100'e yakın garanti. Evet. Böyle bir şey var elde. Diğer taraftan yüzde %10 barajını aşmak amacıyla parti olarak seçimlere girmesi durumunda elde edebileceği yani %10 barajını ucu ucuna geçtiğini varsayıyoruz. %15 oy alırsa o başka bir şey. O biz o zaman bir Türkiye'nin başka bir Türkiye var ve biz görmüyoruz anlamına da gelebilir. Olabilir bu. Ama bunun anlamı da Oylarını 3 katına çıkartması demek. 2011 seçimlerine nazaran %15 oy alacağız falan diyorlar ya. %3 katına çıkartması lazım. Bunun olması bana mümkün gelmiyor. Ama bu mümkün, imkansız falan demiyorum ama bana çok çok zor. Yani mümkün normal bir değerlendirmede 2 ay seçimlere kalmış, 3 aydan az bir zaman kalmış, pardon 3 ay kalmış seçimlere. Pardon yanlış söylüyorum 4 ay kalmaz Haziran'da seçimlere. değil mi? Evet 7 Haziran'da 4 ay kalmış seçimlere bunun olması ve ortadaki durum ortada bir kriz yok AKP çöküş halinde değil Dolayısıyla seçimlerde oy kullanma bugüne kadar oy kullanmayıp şimdi oy kullanacak olan böyle bir yeni bir potansiyel yok seçimlere bize katılım çok yüksek Bu da çok önemli bir faktör. Dolayısıyla yeni oy depoları bulmak Büyük oy depoları bulmak seçimlere ilk defa katılacak hiç Bugüne kadar sandığa küsmüş seçimlere katılacak insan bulmak çok zor 2014 yerel seçimlerinde katılım oranı %89 olmuştu Evet çok baya yüksek yani. yani Çok zor bir rakam Çok üstüne çıkmak artık zor, zor. Diğer koşullarda %84 %85 oluyor ee, bir tek Cumhurbaşkanı seçimlerinde seçime katılım düştü, %78'e düştü ki o düşük bir oran değil e, dünya standartlarına bakarsanız yüksek sayılan, bayağı yüksek sayılan bir oran evet. Dolayısıyla e, yap, yapacağımız hesaplar çok basit e, %78 e, katılımın olduğu Cumhurbaşkanı seçimlerinde iki turlu bir seçimin birinci turunda insanlar daha rahat istediği adaya oy verirler ee, CHP-MHP e, ortak aday çıkarttığı için bundan e, rahatsız olan CHP seçmenlerinin bir kısmı hatta MHP seçmenlerinin çok azı bile olsa var e, sandık çıkışı yoklamalarda görüyoruz bunu e, Selahattin Demirtaş'a oy verdiler ve e, katılım da %78'e düştüğü için aldığı 3,6 milyon oy %10'a çok yaklaştı 9,8 oldu ama katılım da %78'e düştüğü için oldu bu. %84'te olsaydı e, katılım %9 ve %8'e ulaşamayacaktı. Daha geride kalmış olacaktı. Hı hı. Baktığımız zaman şimdi normal hesaplarla bu bu, Cumhurba bu milletvekili seçiminde katılımın e, %84-85 olmasını düşünmemiz lazım. Düşük olabilir mi? Olabilir, sürprizdir ama normal koşullarda böyle bir katılım bekliyoruz. Önemli bir seçim, Haziran başında oluyor, yaz tatili değil falan filan. Ve bu katılım oranında yüzde 10 barajına geçmek demek 4,6 milyon oyu almak demek. Selahattin Demirtaş 2014 Ağustos'unda 3,6 milyon oy aldı. Yani 1 milyon oy daha fazla alması Şimdi lazım. AKP 1 milyon oy daha fazla alabilir. 18 milyon oy aldığınızda 1 milyon daha fazla oy alacak payınız vardır. Ama 3,6 milyon oy aldığınızda 1 milyon sizin %30 oyunuzu arttırmak anlamına geliyor. %1, evet. %2, %10 değil. %30 arttırmak. 3,6'nın üzerine 1 milyon ilave edeceksiniz. E, %27, %28 anlamına yani neredeyse %30. Ve e, 2014 e, yerel seçimlerine baktığımız zaman ki HDP parti olarak girdi... BDP parti olarak girdiler Biliyorsunuz Batı'da HDP Doğu'da BDP girmişti yerel seçimlere İkisinin oyunu topladığınız zaman Bu daha düşük Çıkıyor 2014 yerel seçimlerinde 3 milyondan biraz daha az bir oy çıkıyor Oradaki katılım da çok yüksekti ve Dolayısıyla o Oraya baktığınız zaman da 1,5 milyon civarında Hatta biraz daha fazla Oy alması demek. Parti olarak girdiği e, dönemle kıyasladığımız zaman. Yani ne her durumda bir ila bir buçuk milyon ilave oy alması gerekiyor. Ve bu oy depoları da esas itibariyle Batı'da, İstanbul'da oy alması gerekiyor. İstanbul'da e, e, HDP'nin aldığı oy oranı e, yerel seçimlerde yüzde dört nokta sekizdi. E, bunu %10'a çıkartabilir mi? Bana çok zor gözüküyor. %10'a çıkarttığı takdirde ancak veya %8'e çıkarttığı, %9'a çıkarttığı takdirde ilave bir 500 bin oy demek sadece İstanbul'da. Ama bu söylediğim şeyler hep iki misline çıkartmak falan gibi şeyler. Öyle %10, %20 marjinal artışlar değil. Ee, ve e, iki turlu olmayan bir seçimdeyiz. CHP'nin, MHP'nin çeşit çeşit partinin girdiği bir seçimdeyiz. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'a oy vermiş CHP'lilerin bir kısmının yüzünü gene CHP'ye dönme ihtimali olduğu bir seçimdeyiz. Buna karşılık tabii ki %10 barajı geçsin aman geçsin çok tehlikeli bir şey olur deyip de e, gözünü kapatıp e, cam havliyle e, HDP'ye oy verecek bir marjinal se CHP seçiminde vardır muhakkak. Muhakkak vardır. Var yani bunu biliyoruz. Ama bu ne kadar? Ve e, gene de ben şunu söylüyorum. HDP'nin %9.8 son seçimde almış bir partinin artık biz %10 barajını geçeriz e, inancıyla, e, şevkiyle seçimlere girmeye teşebbüs etmesi çok doğaldır. Yani kalkıp burada HDP'yi maceracılıkla suçlamak çok yanlıştır. %9.8 bir veridir ve bu veri ne kadar... Ee, ...arkasındaki e, seçim ...statistikleri farklı olsa da bir veridir ...ve bunu yatsıyamazsınız ...bir partiden e, geri adım ...atmasını istemek çok zordur ...asıl yapılması ...gereken şey tamam seçimlere ...parti olarak girdi bir zar atıyor ...yani 55 milletvekili kazanabileceği ...iddiasıyla amacıyla ...bir zar atıyor ama 55'in ...attığı anla itibaren zar e, ...şey gelirse... ...düşeş gelirse 55... ...ama başka bir şey gelirse 0... ...arası yok... ...yüksek Aslında. bir risk oranı var... <gülüyor> evet. ...ama öbür şeyde ise... ...yani 55 kazanırken... ...0 e, kazan... ...55 için oynarken... ...0 e, e, durumuna düşmesinin... ...alternatifi... ...30 ile 35... ...yüzde yüz güvenceli bir... ...yani zar atmazsa diyorum onu... ...yüzde yüz elde 30-35 var... Valla bu biraz kumar gibi gözüküyor böyle baktığımız zaman. Yalnız tabii ödenecek olan bedel de başkanlık sistemi konusunda o zaman rahat bir elini kolaylaştırmak gibi bir riski evet, de Evet, Yani şunu demek lazım 55 milletvekili değil tabii o zaman AKP'nin elde edeceği kapacağı milletvekili. Çünkü bağımsız adayla girdiği durumda bu söz konusu. 30-35 civarında milletvekilinin herhalde 27-28'ini AKP'liler AKP almış olacak. 25 ile 30 arasındakini AKP alacak. Çünkü biraz da CHP, MHP de gidiyor o milletvekilleri. HDP'nin alamadığı milletvekilleri. 25-30 civarında milletvekilliğini veriyor. Bu ne anlama gelir? 300 milletvekili çıkartsa AKP kendi çabasıyla. 30'a yakın milletvekilinde el koyduğu milletvekilleri olacak. Biraz HDP'liler seçimi %10 barajını geçmemeni dediğiyle AKP'ye böyle bir fırsat istemeden böyle bir fırsat sunmuş olacaklar. Bunun tartışılması lazım. Yani ne yapacak? İki tane şey var. Bir başkanlık sistemi olarak e, diyecek diyebilirler ki haklı olarak. Tamam da kardeşim ondan sonra referandumu var bunun. E referandumda mücadelesini verir. Hayır deriz. Hep birlikte başkanlık sistemi bu toplum istemiyorsa referandumda reddederiz. Yani evet. meclise me, meclisten referandumsuz geçirme kapasitesi olmayacak diye tahmin ediyoruz. Bilmiyorum tabii. Hem <gülüyor> bir 360'ı geçer mi bilmiyorum ama Böyle bir şey diyebilir haklı olarak. Referandumda mücadelesini veririz başkanlık sistemine karşı Türkiye toplumu gösteririz. Asıl sorun HDP'nin meclis dışında, zamanımızı çok açtık yalnız. Evet yani bitirmek zorundayız. Evet HDP'nin meclis dışında kalması durumunda ne yapacaksa? Ne olacak? Kürt sorunu nasıl ilerleyecek? Türkiye Partisi olma vasfını nasıl koruyacak? Kürdistan'ı bir e, kabuğa mı dönecek Kürt siyasal hareketi? E, bölgenin özelliğini mi ilan edecek? Bunların hepsi mümkün ve olabilir şeyler. Ama bunların şimdiden ne yap, böyle bir durumdan ne yapabiliriz? Ne olur açıkça tartışmadan, alternatiflerini tartışmadan zar atmak bana hakikaten kumar gibi geliyor. Ama... HDP liderleri, yöneticileri elbette bütün bunları düşünmüşlerdir. Yani biz onların bilmediği bir şeyi söylemiyoruz. Evet. Hepsini düşünmüşlerdir ve biliyorlardır. Yalnız bunun tartışılması gerektiğini Muhakkak. söylüyorum. Eğer seçimlere de HDP e, göründüğü gibi parti olarak girecekse tabii ki o zaman e, HDP'nin %10 barajını geçmesi için e, çalışmamız lazım, uğraşmamız lazım. Geçmezse de hep birlikte görürüz. Başka bir Türkiye olur o zaman hiçbir şey de eskisi gibi olmaz. Çok teşekkürler Ahmet. Peki, i̇yi günler. Uşmak üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu.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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Anay Bey, merhaba. Günaydın Güven Bey, merhaba. Can, merhaba. Bir konuğumuz da var. Konukta sayılır mı bilmiyorum ama eski programcılarımızdan olayla. Ne konuşuyoruz? Siz takdim edin lütfen. Ee, tamam, aslında bugün çok önemli bir meseleden bahsedeceğiz. Ee, işte son 5-6 haftadır psikoloji tarihinden bahsedirdik bunlar daha kuramsal meseleler. Geçen hafta o tartışmaya bir nokta koyduk ee, bilinçsel nöroliyemi e, anlattıktan sonra ee, yakınlarda yayınlanmış cep telefonlarının e, bir tür beyin tümüne sebep olup olmadığına dair bir çalışma var. Ee, bu çalışmayı Geçen haftaki programda da bahsetmiştim. E, benden de kıdemli aslında açık radyacılardan. E, Doktor Şenolay'la e, benim dikkatime, e, dikkatimi oraya çekmişti. E, kendisine e, hem teşekkür e, ediyorum bir kez daha hem de e, programı konuk olarak geldiği için de e, teşekkür etmek istiyorum. Bu e, yazıdan bahsetmek istiyoruz. E, cep telefonu beyin tümörlerine yol açıyor mu? E, bir tek cep telefonu değil, telsiz telefonlar da gösterin beyinki, aynı gibi bir diğer söz konusu. Ben çok kısaca tanıtayım. E, Şenol Ayla e, aile hekimliği uzmanı. E, 10 yıl e, klinik hekimlik yaptıktan sonra sağlık iletişim e, sektörüne geçmiş durumda ve orada medical direktör olarak çalışıyor. 2004 senesinde de Açık Radyo'da Serol Seda ile dilik Troy diye bir program yapmışlığı var. Ben bu programı o zamanlar dinleyememiştim. Fakat sonra kayıtlarından dinleme şansım oldu. Yani dünya radyolarında benim diyen radyonun yapamayacağı türde çok titiz, detaylı ve güzel bir... Program ee, özellikle Ford'la bilinç ve bilinç dışı konularıyla ilgilenenlerin kaçırmaması lazım. Ee, kayıtlarına en azından ulaşmak mümkün. Ee, bunu da söylemiş olayım. Hem de ile buradan merhaba diyeyim. Hoş geldin, merhaba. Merhaba. Ee, merhaba. Hoş ben geldin. teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel, yeniden burada olmak. Ee, harika bir şey hakikaten. Peki o zaman e, bu e, yeni yayınlanmış e, çalışmaya biraz e, bakalım. E, Patrofizyoloji dergisinde çıkmış 2004 senesinin e, son aylarında e, İsviçre'de yapılmış bir çalışma. E, Leonard Hardell isimli bir doktor e, birinci araştırmacı. Michael Carleburn isimli birisiyle e, kolabora ederek e, birlikte çalışarak yazmışlar. Evet. Cep telefonlarında ve telsiz telefon kullanımında e, Gloma Riski e, başlıklı bir e, çalışma. 1997-2003 ve 2007-2009 e, arasında e, hayli kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Ve aslında e, hepimizin e, en azından cep telefonu ve telsiz telefon e, kullanan Kendisi kullanan ya da tanıdıkları, sevdikleri böyle şeyler kullanan insanların e, dikkat etmesi gereken e, sonuçlar içeriyor çalışma. E, Şenol istersen e, küçük bir özetle başlayalım mı? Tamam. E, Ekim 2014'te yayınlandı bu çalışma. Bahsettiğin dergide. Doktor Hardel e, İsveç'te Örebro Üniversitesi Hastanesi'nde Onkoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi. Çalışmanın adını da vererek Başlayalım istersen. Tam adı mobil telefon ve telsiz telefon kullanımı ve glioma riski. İsveç'te 1997-2003 ve 2007-2009 arasında yapılmış iki vaka kontrol çalışmasının havuz analizi. Ee, burada geçen iki kelimeyi açıklayayım. Biraz kullanacağız galiba ileri e, kısımlarında konuşmanın. Glioma dediğimiz şey deminden beri beyindeki sinir hücrelerinin aralarını dolduran dokudan kaynaklanan habis bir tümör. E, yapılan çalışma da vaka kontrol çalışması dedik. Şöyle bir şey, e, hasta insanları ve sağlıklı insanları alıyorlar iki grup insanı e, ve bu iki grup insanın geçmişlerine dönüp bakıyorlar. Hastalığa neden olabilecek risk etkenleri arasında açısından bir fark var mı? Neyi farklı yapmışlar? Buna bakılan çalışmalar. E, Doktor Erdel, iki ayrı çalışmanın, bu senin de bahsettiğin iki çalışmanın bir araya getirerek bir havuz analizini yapmış. İlk çalışma 1997-2003 arasında 6 yıl sürede İsveç'teki merkezi bir bölgedeki onkoloji hastanesinde yeni tanık olmuş habis beyin tümörleri olan, tümörü olan hastalar alınmış. 20-80 yaş arasında 1148 hasta alınmış. Ve bunlara yaş ve cinsiyet olarak denk gelen 2438 sağlıklı insanla karşılaştırılmışlar. İkinci çalışma da 2007-2009 arasındaki 2 yıl boyunca Tüm İsveç'te daha geniş bir alanda çok sayıda kanser merkezinde gene yeni tanık olmuş habis beyin tümörleri olan 18-75 arası 593 hastayı ve bunlara denk gelen 1368 sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırmış. Sonuçta bahsedeceğimiz ana çalışmada bu iki çalışmayı bir araya getirmiş ve toplamda beyin tümörü olan 1498 kişiyle 3530 sağlıklı kişiyi karşılaştırmış. Karşılaştırılan bu iki grupta yaş cinsiyet dışında sosyoekonomik düzey açısından da birbirine yakın gruplar seçilmiş. Ve şöyle bir şey yapılmış çalışmada. Bu yıllar arasında beyin tümörü tanısı konan hastalar aranarak cep telefonu veya telsiz telefon kullanları hakkında anket yapılmış. Bu yapılandırılmış bir anketmiş ve bunlar şunlar sorulmuş. Kaç yıldır cep telefonu ya da telsiz telefon kullanıyorsunuz? Ne kadar kullanıyorsunuz? Yani de günde ne kadar e, telefon başındasınız? Ve buradan hareketle kümülatif kullanım denen e, şey hesaplanmış. Yani günde şu kadar saat konuşuyorlar. Çarpı 365 çarpı cep telefonunu alalı kaç sene oldu? 10 sene oldu, 12 sene oldu, neyse. E, anketin devamında hangi kulakla daha çok kullandıkları, hangi tip telefon kullandıkları, arabada kullanıp kullanmadıkları, da sorulmuş. Arabada kullandıklarında eğer hands-free cihazla kullanıyorlarsa bu çalışma dışında tutulmuş. Ee, ankette kansere neden olabilecek diğer şeyler de sorulmuş. Ee, ne işte çalıştıkları, kimyasal madde maruziyeti var mı, sigara kullanıyorlar mı, baş ve boyun bölgesinde bir röntgen e, tetkiki aldılar mı, geçirdiler mi ve ailede kanser öyküsü var mı, yok mu bunlar sorulmuş. Özetle bu çalışmanın girişi bulgulara girelim mi ya da ne, ne yapalım? Peki yani o zaman ben de şöyle yeniden bir ana fikrin altını çizmiş olayım. Bu kapsamlı bir çalışma yaklaşık 1500 beyin tümörü olan insan ve yaklaşık 3500 sağlıklı insanı e, karşılaştırıyor. Yani toplam neredeyse 5 bin kişiden e, veri toplanıyor. E, ve haliyle e, işte insanlara bir cep telefonu verip sen bunu kullanmaya başla bakalım sende beyin tümörü çıkacak mı çıkmayacak mı e, biz de bunu ölçelim gibi bir şey söz konusu olamayacağı e, için bu ileriye e, dönük değil geriye bakan e, bir çalışma bu anlamda. Yani zaten beyin tümörü olmuş hastaların e, ...cep telefonu ve telsiz telefon kullanma e, kalıplarına ve e, frekanslarına, sıklığına e, bakılıyor. Bu tür çalışmalarda e, tabii dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi... ...gözden kaçırılacak bir e, unsurun aslında e, açıklayıcı bir unsur e, olmaması... E, dolayısıyla bu anketler e, son derece detaylı bir şekilde hazırlanmış. Buna rağmen e, bu çalışmaya karşı getirilen bir takım eleştirilerde e, yine benzer e, sorular var. Bunları e, belki e, çalışmanın sonunda e, yeniden konuşalım. Şimdi bu kapsamlı çalışmada 5.000 kişiden e, toplanan veriler işinde yapılan analizden ee, ne sonuç çıkmış? Yani cep telefonu kullanmakta ve telsiz telefon kullanmakta e, kanser riskini e, arttıran bir görün e, ses konusunu. E, sonuçları yine e, sonuçlara erdiğimi sana bıraktım. Tamam. E, sonuçlar şöyle olmuş: Mobil telefon kullanımı, yani bizim cep telefonu dediğimiz e, telefonun kullanımı e, glioma riskini, bu habis beyin tümörü türünü e, 1.3 kat arttırmış. Bunun anlamı şu. Sizin cep telefonu kullanmayan, az kullanan ya da kullanmıyor sayılan bir insanın riski birse, 1 ise kullananların 1.3 bulunmuş riski. E, sadece 25 yıldan fazla mobil telefon kullanıyor olanlara bakıldığında 3 kat arttırmış. E, yani e, telefona maruz kalmayanlarda risk 1 ise 25 yıldan fazla kullananlarda 3 bulunmuş. Telsiz telefon bizim evde kullandığımız masaüstü ama telsiz olan telefonlara bakıldığında da gene glioma riskini 1.4 kat arttırdığı bulunmuş. Telsiz telefonu 15 ila 20 yıl arası süredir kullananlarda 1.7 kat arttırdığı bulunmuş. Bunlar anlamlı oranda istatistik bilimi açısından anlamlı sayılan risk artışları. Burada sordukları şeyi de tanımlamak lazım. Az kullanmak, çok kullanmak ne anlama geliyor Kümülatif olarak bakmışlar daha önce e, söylediğim gibi günde ne kadar kullanıyorsun, kaç yıldır kullanıyorsun e, hesabı üstünden. Kümülatif olarak 100 saat kullanım ve uzun yıllardır kullanıyor olmak relatif riski bu kanser riskini en yüksek arttıran e, durummuş. E, telefonun en çok dayandığı kulak sağ veya sol ne tarafta o da sorulmuş ankette. O tarafta daha çok tümör görülmüş ve glioma en çok e, bu kulağın dayandığı, e, kulağa telefonun dayandığı beynin kulak arkasındaki temporal lob denen bölgede bulunmuş. E, mobil ve telsiz telefonu ilk kullanma yaşı erkense yani 20 yaşın altında ilk kez telefon sahibi olanlarda da geç telefon sahibi olanlara göre daha fazla görülmüş. E, bu arada İsveç başka bir yerde okudum. ilk cep telefonuna sahip olan ülkelerden biriymiş. İlk ve yaygın kullanılmış İsveç'te de uzun yıllardır kullanılmış. Kümülatif kullanımı bu çalışmada 4 dereceye bölmüşler. Birinci en az kullananlar yılda 1 ila 122 saat kullanıyor. İkinci derecede 123 ila 511 saat. Üçüncü derecede kullananlar yılda 512 ila 1486 saat. Bir de genellikle işi gereği olduğunu tahmin ediyorlar başka yorumlarda. 1486 saatten fazla yılda telefon kullananlar da var bu mobil telefonları. Bulgular böyle. Evet yani bu çalışmanın sonucu o zaman şunu sürüyor Cep telefonu kullanımı bu bir tür habis beyin tümörünün ortaya çıkması ihtimalini güçlendiriyor ee, ve e, telefonun ne kadar kullanıldığı e, bu riskin ihtimalinin ne kadar arttığıyla da e, bağlantılı. E, belki bir başka önemli nokta da e, bu riskin e, çocuklarda daha büyük olduğu e, cep telefonlarının ve telsiz telefonlarının e, kullandığı bir e, radyo frekansı denen dalgaların insan fizyolojisini belli bir şekilde etkileme gücü olduğunu çıkıyor. Benim bu çalışmadan anladığım sen cep telefonu kullanıyorsan ben de senin karşımda oturuyorsan masada bu durum benim için bir tehlike arz etmiyor büyük ihtimalle. Senin için bir tehlike arz ediyor. Senin de telefonunu eğer Sağ mesela sağ kulağında tutuyorsan beyninin e, kulağının tam arka geçen temporal lob denen e, yerinde e, tümör olma riski en, en çok. E, çocuklarda kafatası e, kalınları e, daha az olduğu için e, yani kemikleri daha ince olduğu için ve daha küçük yaşlardan itibaren bu tür e, e, radyo frekanslarına maruz kalmaları e, daha da e, kullanılır zamanlı belki arttıra için onlar da daha büyük bir olduğu e, gözüküyor. Bu da aslında e, çok küçük yaştan itibaren e, çocuklarına cep telefonu veren e, anne babaların belki üstünde ikinci kez düşünmeleri gereken bir e, durum. Evet öyle görünüyor yani çocuklar için ayrıca yapılmış çalışmalar varmış bugün ondan konuşmuyoruz ama e, bu bizim çalışmada da bahsettiği şey çocukların daha yüksek e, bu radyo frekans dalgaları emdiği dokularının ve dediğin gibi kemik dokunun ince olması nedeniyle ve büyümekte olan bir e, beynine, beynin maruz kalması nedeniyle daha fazla risk altında oldukları. Sonra ben e, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği'nin sitesine de baktım onlar da uyarıyorlar aslında. Cep telefonları için henüz tam kesin bir şey yoktur ama risk oluşturabilir. Ve bu kesin kalana kadar çocukları bunlara maruz bırakmamak lazım diye Çocuk Nörolisi Derneği'nin de sitesinde bu konuda bir sayfa var. Ben de bir iki şey soru ilave etmek istiyorum. Hafifçe ben de ders çalıştım. <gülüyor> Debra Davis'in çalışmalarına baktım. Bu konuda en çok çalışan ve kitap yazan profesörlerden biri Pittsburgh Üniversitesi'nde başka birçok yerde de. E, onun da bir bu konuda önemli de bir kitabı var Disconnect diye. E, ve e, gayet e, şey e, onun mesela ön sözünde benim başka bir sebeple yakından takip ettiğim David Servan Schreiber'in kanser üzerindeki beyin başta olmak üzere kanser ve beslenme ilişkisi üzerindeki araştırmalarıyla bilinen geçen 3 yıl önce 4 yıl önce de beyin tümöründen vefat eden David Serben Schreiber ilginç bir ön söz yazmış bu Debra Davis'in kitabına diyor ki bu çok alışkın olduğumuz müthiş bağlandığımız bağımlılık yaratan bu yeni oyuncakların ee, aynı zamanda hem kendi hem de çocuklarımızın çöküşüne zararlı olacağını inanmak istemiyoruz. Ama bilim inançla ilgili bir şey değildir demiş. Ve hükümetlerin vatandaşlarına olan sorumlulukları da e, inançla ilgili bir şey değildir demiş. Ve bir de çok önemli bir şey söylüyor. Aynı zamanda bu boyuncaklar muazzam milyar dolarlık karlar getiriyor aynı zamanda o yüzden de hükümetlerin dolayısıyla davranmasında kolay olmadığını gösteriyorlar di bunu eklemek istedim bir de şeyden bahsediyor Devredayev'in bir küçük uyarı makalesine rastladım şeyde Gazi Üniversitesi'nde Ankara'da Nesrin Seyhan'ın araştırmalarından bahsediyor doğurmadan önce bu şeylere ekspoze edilen fareleri ve tavşanlara bakıldığında daha az sayıda beyin hücresi bulunduğunu ve sağ kalanların da hem beyinlerinde hem karaciğerlerinde hem reprodüktif sistemlerinde üreme sistemlerinde ve gözlerinde de daha büyük zarar olduğunu da ortaya koymuşlar. İlginç bir şey yani. Bir de gene aralarında Türk araştırmacıların da bulunduğu Amerikalı, Avustralyalı, Yunan ve Türk araştırmacılarının özellikle erkek üremesi üzerine yaptıkları araştırmalarda da cep telefonu radyasyonundan insan spermine e, etkisi konusunda 3 kere daha büyük zarar. Spermler daha çabuk 3 kere daha fazla ölüyorlarmış. E, ve Kaliteleri de, kaliteleri olduğun de olduğun daha mi? az, yüzüyor, az yüzebiliyorlarmış. Evet. Az hareketli. Deforme ve DNA'ya hücre yapısına da daha büyük zarar arttı. Dolayısıyla Geliyormuş. Tabii bu çok şey, yani cep telefonu meselesi çok yeni olduğu için daha ilk Doğru. kapsamlı araştırmalardan bahsediyoruz. Tabii ki beyin tümörü gibi şeyler bildiğim kadarıyla 20-30 yıl, bazen 40 yıla kadar ancak görülebilen şeyler. Dolayısıyla erken bir <gülüyor> durum. Yani elektronik şeylerin üzerinde artık e, aletlerde falan küçük yazıyla dikkat edin filan diyorsa da mesela e, alkolde Türkiye'de e, biranın üzerinde mesela kocaman harflerle alkol dostunuz değildir yazıyor e, radyasyon da dostunuz değildir diye yazıyorlar mı yani dostunuz olan mesafedir diyorlar böyle de bir şey var ne dersiniz Doğru söylüyor. Bu çalışmanın sonucunda da vardıkları şey, ne yapalım peki diye de konuşmuş çalışmayı yapanlar mesafe önemli görünüyor. Sizin dediğiniz gibi mesafe dostunuzdur doğru görünüyor. Kulaklık kullanmayı öneriyorlar. Arabada handsfree kullanmayı öneriyorlar. Evde eski usul kablolu telefonları geçirilmesi olabilir belki. Ve başka bir yerde de rastladım, özellikle genç kızlar çok yapıyormuş, telefon, cep telefonları yastığın altında uyuyorlarmış, mesaj gelirse duyayım gibi yeni alışkanlıklar varmış. Bunlara, bunların terk edilmesi yönünde uyarıyorlar. Başka yerlerde de. Evet, erkeklere de eğer çocuk yapmak istiyorlarsa e, cep telefonlarını ceplerinde taşımamaları tavsiyesi de Debra Davis'in yazdıkları arasında. Evet. Türkiye'de ben de, de o zaman şunu pardon yok benzeri bir çalışmayı söyleyecektim pardon Türkiye'de de yapılmış benzeri bir şey sperm sayısı üstüne gerçekten de yakında taşıyanlar da pantolon cebinde taşıyanlar da kalitede düşüklük hareketsizlik gibi şeyler görülmüş bunu söyleyecektim peki şimdi ben de şunu söyleyecektim burada aslında çok ciddi bir durum var gibi gözüküyor yani Belki şu anda 2015 senesinde e, örneğin e, e, sigara içmenin e, kanserojen e, ve başka zararlara e, sahip özelliklerini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bunu tanımış vaziyette. E, bu konuda kimsenin bir şüphesi yok. E, ama 1950 yıllarda mesela bu... E, Sonuçlar henüz teşhis edilememiş özetleydi. E, tüm ve sigara lobisinin yürüttüğü faaliyetlerle aslında belki kanserojen olma özelliğinin e, kabul edilmesi zaman aldı. E, acaba e, biz şimdi 2015 senesinde cep telefonu kullanımı e, konusunda benzer bir durumda Yani bundan 50 sene sonra mesela insanlar çok daha dikkatli olacaklar ve e, 2015 senesinde bizim Cep telefonu kullanma e, kalıplarımızı e, bir şaşkınlık var. Bunlar da ne aynı insanlardır falan e, diyerek mi acaba e, düşünüyor, görüyor olacaklar. E, e, Dünya Sağlık Örgütü e, de bu konuda bir şey diyor. E, Şenol istersen onu e, da yine sen baktılar hmm. ve orada bir e, tartışma sürmekte. Evet, sonuçta bir takım çalışmalar yapılıyor böyle bireysel ya da gruplar, büyük grup çalışmaları ama iş biraz da Dünya Sağlık Örgütü'nde bitiyor sanırım. Onlar şu anda karsinojen maddeleri sınıfladıkları, yıllardır yaptıkları bir sınıflama var. Orada tele, mobil telefonlar 2B sınıfında görülüyor. Yani olası karsinojen görülüyor, kanser yapıcı görülüyor. 2A'ya çıkması olasılığı fazla yüksek probably karsinojen oluyor ama 1'e çıkarsa daha evet yani. daha <gülüyor> ihtimal yüksek 1'e çıkarsa karsinojenik olduğu belirleniyor. Sigaranın içinde sigara demiyorlar mı? sigaranın içindeki tanımlanmış bir sürü maddelerden birçoğu bu bir, bir, bir sınıfında karsinojen. Şu anda 2B'de cep telefonları ama çalışmalar genişlerse kabul edilirse daha uzun süre geçerse aradan ve yani dediğin gibi sigaranın geçmişi gibi bunun da daha üst sınıflara, üst basamaklara taşınması mümkün görünüyor. Ama şu anda şeyi de dediğin gibi doğru, lobi de önemli bir şey. Bu Doktor Hardelin çalışmasından önce yapılmış ve 2010'da yayınlanmış bir interfon çalışması var. Büyük bir çalışma o da. İki cümleyle ondan da bahsetmek istiyorum aslında. 2006 arası yapılmış ve 5000 beyin tümörü hastası incelenmiş. Gene benzeri bir şekilde karşılaştırılmış sağlıklı insanlarla. 2 dakikamız var. 2006'da tane çalışma 2010'a kadar tartışmalar nedeniyle yayınlanamamış ve sonunda da çok temkinli bir şekilde yayınlamışlar. O 4 yılda tam olarak nasıl tanımlayalım bu riski demişler. Bir risk artışı görülüyor ama aslında o kadar da çok konuşan insan yok gibi bir sonuca varmışlar. Ah, ee, muazzam kârları evet. etkilediği için tabii çok muhtemel. Yani tıpkı Olabilir. sigara tütün endüstrisi ha. ve... Şey enerji endüstrisi, petrol endüstrisinin durumunda olduğu gibi yani, değil mi? Evet. Bu <Gülüyor> yani Süleymanhisin'in e, zamanındaki çalışmalarından da biliyoruz ki Setlerim kendisi de aslında e, bir takım sonlar ayırarak bütün çalışmalar yaptıgı. E, fakat çalışmaların sonuçları kendi istedikleri gibi çıkmadığı zaman e, bu çalışmaları yayınlatmamayı da e, seçebiliyorlar. Bu tabi bilim açısından çok sakıncalı bir konu. Cep telefonunun üstelik işte belki sigaradan şöyle bir farklı tarafı da var. E, hepimizin neredeyse bağımlı hale e, gelmiş olduğu bir teknolojiden bahsediyoruz. <gülüyor> Ömer ee, Bey siz cep telefonu kullanmıyorsunuz ilgili kadarıyla ama Hı -hı. işte Can'dan e, Şenol <gülüyor> hepimiz <gülüyor> aydınlanmamış bir yerler olarak aslında bu tehlikeye maruz e, direkleriz. Yani. Üstelik, e, bu... Üstelik Can cebinde taşıyor. Bu Üstelik Can cebinde taşıyor dedim. Efendim bu gibi durumlarda e, işte e, Atın ölüm arpadan olsun diyecek halimiz yok elbette. Yarından itibaren telefon kullanımına ara veriyorum diyecek halimiz de yok. Daha bakalım ben teknolojilerim mutluyum. Sonuçta baktığınız zaman teknolojiyle alakalı olarak gördüğünüz zaman bu olayı her telefonun bu radyoaktif değerleri, radyasyonla alakalı değerlerinin farklı olduğunu görüyorsunuz. Belki önümüzdeki yıllarda daha düşük seviyelerde çıkar da hepimiz soyumuzu devam ettirebiliriz. Diye düşünüyorum. Ee, peki o zaman e, çalışmanın sonuçlarıyla tekrar kapatalım. En azından şu e, hali hazırdaki durumda cep telefonunun e, kansaya yol açacak etkisinin mesafeyle çok alakalı olduğunu görüyoruz. E, yani birkaç santim bile burada aslında önemli öyle gözüküyor. Beynin... E, telefonun tutulduğu kulağın tarafında mesafirlerinin görüldüğü olması diğer tarafından mesafirlerinin önemli bir sonuç e, doğrusu ile, e, telefonu olabildiği kadar e, beynimizden uzak bir mesafede tutmakta hem cep telefonu hem elbette telefonlar için geçerli e, olabildiği kadar ya kulaklıkla e, ya da hoparlörden e, kullanmak, e, yastığın altına ya da hemen yatağın yeni başına koyup uyumamak ee, belki telefonla konuşmak yerine mesaj yazmayı tercih etmek ee, şimdilik yapılabilecek en önemli şeyler gibi gözüküyor. Ee, bu tartışma daha bir süre e, sürecek. Ben öyle anlıyorum. Ee, i̇ki taraf da yani hem cep telefonu bölgesi de buna karşı sonuçlar almış olan e, tıp camiasından insanlar da e, bu işin peşinden gidecekler herhalde e, dünya Sağlık Öztüki e, cep telefonu kullanımını e, bir ihtimal olarak kanserojen e, olarak nitelemiş. E, bunun bir ihtimal olarak kanserojen değil, doğrula kanserojen e, haline e, döndürülmesini e, talep eden bir grup e, bir insanı var. Biz bunu takip etmeye devam ederiz. Ee, Şenol başka gelişmeler olduğu zaman belki de ikinci programla e, neler olup e, gittiğini öğreniriz. Evet, öğrenir. evet e, takip edeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Bu arada aslında açık radyonun mottosu söz uçar yazı kalır. mesaj atmak da o açıdan önerilebilir belki. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz evet, Şenol. Evet, Bizim konuğumuz <gülüyor> Doktor Şenol Ayla'ydı. Ömer Bey siz isterseniz kendisine teşekkür ediyorum ben buradan bir kez daha. Ben de teşekkür ederim. Biz e, beyin tümörleriyle olan alakası ne bir çalışma e, bahsettik. E, Ömer Bey isterseniz programı kapatmayı size bırakayım. E, çok teşekkürler. Bu konuyu takip etmeye diğer bu gibi konularda her zaman olduğu gibi lobilerle de mücadele etmeye devam edeceğiz tabii. Çok teşekkürler Şenol. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. kalın Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet bu şekilde de program bitiyor. Biterken bir müzikle bitirelim. Bugün rock'n'rollun öldüğü gün diye de adlandırılan... ...dağ doğum sırasında öldüğü gün diye adlandırılan bir kaza... ...uçak kazasında hem e, kurucu e, elemanlardan Buddy Holly hem e, Big Bopper diye adlandırılan JP Richardson ve hem de Richie Valence aynı uçakta bir kazada ölmüşlerdi Clear Lake, Ohio üzerinde biz onlardan Badi Holly'i seçtik bitirirken Badi Holly'nin It Doesn't Matter Anymore adlı lirik baladını çalalım. Artık hiçbir önemi kalmadı. Bundan sonra diyen, kırık bir ruh hani ifade eden bir şarkı. Onu çalıyoruz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. There you go, baby. Here in my oh, will, you left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Oh, well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a-crying I've done everything and now I'm sick of trying I've thrown away my nights And wasted all my days over you Well, you go your way and a go mine Now I'm forever till In the time I'll find somebody new Baby, we'll say what's through And you won't matter anymore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 Now and forever till the end of time I'll find somebody new, baby We'll say with you and you won't matter anymore You won't matter a chiccaste